Yeah. Çıkkasıydı. Gün 17 Mart Cuma, Yıl 2017, Ay 3, Gün 76, Kasım 130. 1438, Hicri-i Lahir 18, 1433, Rumi Mart 4. Dünya Denizcilik Günü, Fırtına. Günün Sözü, İnsanlar doğruları oldukları için doğru kabul etmezler, tersine doğru olmasını istediklerine doğru kabul ederler. Spinoza, Günün Tarihi, 79 yıl önce bugün 17 Mart 1938'de başkırt asıllı Sovyet paleti Rudolf Nureyev doğmuştu. Büyük Saatli Marif Takvimi Merhaba herkes Açık Radyo burası 94.9 Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ni yapacağız. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil, Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet açılışı güzel bir şarkıyla yaptık. Ölümsüz Afrodit. Odysseus Elisli'sinde katkılarıyla Sapfo'nun şehri. Lübsüz sapfonun Nikos Sidakis bestelemiş Elefteria de söylüyordu. Güzel bir şiir, çok da güzel bir çevirisiyle Cevat Çapan'dan okuyalım. Ey tahtı ışıl ışıl ölümsüz Afrodite, Ulu Zeus'un düzenci kızı. Yalvarırım yüreğime acılarla dağlama, yardımıma gel gene. Hani eskiden sesimi duyunca nasıl çıkıp Babanın sarayından kanat çırpan kuşların Çektiği yaldızlı arabana biner Yeryüzüne inerdin bulutsuz mavilikten Ölümsüz dudağında o aydınlık gülüşle sorardın Gene nen var derdin Nedir gene deli gönlünü çelen Tılsımımla kimi baştan çıkarıp yollamam gerekiyor koynuna Söyle Safo kim seni üzen, kaçıyorsa bıra katsın bırak. Yakında o senin ardına düşecek. Bugün almıyorsa verdiklerini, yarın o sana armağanlar verecek. Seni sevmiyorsa, istemese de er geç sevecek. Geleceğin varsa şimdi gel, kurtar beni kuşkudan. Ne diliyorsa gönlüm yerine getir, sen de katıl benimle savaşa. Sapfadan, Çavad Çapan çevirisiyle dinlettik. Şarkıda Refteria ki söylüyordu şarkıda. Peki bütün bunları neden çaldık söyledik. Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabına bakalım şimdi. Kadınlar Kadınlar Eduardo Gagliano Çeviren Süleyman Doğuz Sel Yayıncılık it, Nefes Alan Mermer Afrodit, Yunan heykeltıraşlık tarihindeki ilk çıplak kadın mı oldu? Praxiteles onu ayaklarına düşmüş tünikle yonttu ve İstanköy şehri ondan Afrodit'i giydirmesini talep etti. Ama başka bir şehir, Knidos, Afrodit'i barına basıp ona bir tapınak hediye etti ve tanrıçaların en kadını, kadınların en tanrıçası Knidos'ta yaşadı. Kapalı kapılar ardında ve büyük gözetim altında tutulsa da muhafızlar onun için deli olanların istilasını engelleyemiyorlardı. Onca tacizden bıkan Afrodit, bugün gibi bir günde kaçıp gitti. Kadınlar Eduardo Galiano. Çeviren Süleyman Doğulu. Sel yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de kısaca bir göz atalım. 1942'de İkinci Dünya Savaşı bütün şiddetiyle, vahşeti ve dehşetiyle devam ederken Holocaust diye bilinen Yahudilerin katliamı da başlıyor. 1942'de bugün ilk Ghetto, Lvov gettosunda ilk Yahudiler Belzec ölüm kampında Ölüm Kampı'nda bugün Doğu Polonya dönen yerde gazla boğulmuşlar. 1968'de bugün bir başka sinir gazı deneyi var. Utah'ta Skull Valley diye bilinen, yani Kafatası Vadisi diye bilinen bir yerde bir deneme yapılmış. Biraz tatsız bir sonuçla bitmiş iş. Utah'ta. 6000 bin koyun ölü olarak bulunmuş. 1992'de de bugün bir Güney Afrika'da apartheid denen korkunç ırkçı rejimi sona erdiren referandum yapılmış ve 68,7'ye karşı 31,2 red oyuyla Büyük bir zafer kazanarak geçmiş apartheid rejimi tarihin derinliklerine görülmüş ama sadece Güney Afrika'da diyebiliriz. Çıplak Afritit'i istemeyen İstanköy Kos adası değil mi? Kos. Bodrum'un karşısındaki. Evet. Zamanında orada hipopotam su bu, aygırı bulunduğunu biliyor musunuz? Su aygırı fosilleri varmış. Fil de dahi olmak üzere birçok memelinin fosilleri varmış. Şu anda pek esamesi okunmuyor bu tip memelilerin. İçinde bulunan coğrafyada evet. ama zamanda soygırıları dolaşıyormuş evet çok acayip bir şey yani ee, bu arada günün sözünü de şeyden e, çok beğenerek okuduk bir kez daha söyleyelim Spinoza'dan insanlar doğruları doğru oldukları için doğru kabul etmezler tersine doğru olmasını istediklerini doğru kabul ederler diyor bugün için son derece geçerli olduğunu söyleyebiliriz ama okumakta tereddüt ettim neden efendim Spinoza Hollandalı da onda Oo, evet tehlikeli bir durum yani. Ne zaman gelmiş Hollanda'ya? Ee, bir Yahudi o. Göç göç edip gelmiş başka taraftan ailesi. Aynı Yahudiler Hollanda'ya göçü sırasında Türkiye'ye de gelen vardı. Bir evet. zamanlar ortaklaşa bu hoşgörünün temsilcisi olarak anılıyordu iki ülke galiba. 1492'de. Evet. Engizisyon döneminde İspanya'dan kaçmak isteyen, gitmek isteyen Yahudileri kucak açan iki ülke olarak biliniyordu Hollanda ve Türk Osmanlı. O zamandan kalan ortaklıklar şu anda çatır çatır bitiyor galiba evet. çatırıyor ee, holokost demişken yahudi demişken bir de şeyden bahsedelim şimdi bir e, apartayı sona erdiğini söyledik tarihte bugün evet. çok geç bir tarih tabi yani beyazlıların e, renkleri farklı olanlara sadece öyle doğdukları için köle muamelesi yaptıkları ebediyen de öyle kalmasını istedikleri bir rejimin adıydı kalktı ortadan ama Birleşmiş Milletler'de de... ...tarihi bir karar alındığını söyleyelim dün. Çok... ...önemli bir karar. O da yeni bir... apartheid rejimi... ...olduğunu... ...dünyada ilan ettiler. Nerede, İsrail. İsrail e. Bunu ilk defa Birleşmiş Milletler'in bir kuruluşu söyledi. İsrail bir apartheid rejimi kurdu. Irk ayrımını yapıyor... ...Filistin halkı üzerine diye ve Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu'nun Batı Asya için çalışan bölümünden çıktı. Bayağı ciddi bir şey. E, raporun önemi şurada. İlk defa oluyor böyle bir şey. Ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarından ilk defa böyle bir karar çıkıyor. Ve bayağı apartheid sistemiyle Filistin halkının ezilmekte olduğunu sadece söylemiyor. Ayrıca Filistin ee, ya, halkının yaşama şartlarının e, ve barışı kurmak için bu şartların düzeltilmesinin şart olduğunu yoksa barış gelmeyeceğini de söylüyor İsrail'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, Temsilcisi danidonun da tamamen İsrail'i karalamak için yalanlamak için konmuş bir şeydir bu diyor Orta Doğu'daki tek gerçek demokrasi karalamak için yapılmış bir şeydir diyor fakat ilginç bir şey Filistinli ünlü romancı Halide Goşeh'de e, Doğu Kudüs'teki evini basmış İsrail polisi ve saatlerce sorguya çekmiş. Neden? Çünkü e, Çakalın Tuzağı diye yeni bir roman yazıyormuş. Orada da Filistinli muhbir vatandaşlar tarafından İsrail için çalışan Filistinli muhbirlerin hikayesini anlatıyormuş. Bu İsrail'in hoşuna gitmemiş anladığım kadarıyla. Bu, romanı el koymuş mu bilmiyorum. Hüsveddelerine sorguda. Her şey duruma uygun yani ediyor. Şeyle bırakın. Kefalete Rab'den bırakılmış. Evinde roman yazıyorsun diye alıyor İsrail polisi. Nasıl? Dokunan yanar. En İsrail. Filistin. Pardon. Evet böyle Kimden öğreniyorlar acaba böyle numaraları Çok acayip Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 2018 mali yılına yönelik bütçe teklifinde Amerika Birleşik Devletleri diplomasisi ve yabancı ülkelere yapılan yardımlarda %28'lik bir kesintiye gitmiş Etkilenmeyecek tek bir ülke varmış Tahmin edin hangisi? Türkiye Türkiye yardımından <gülüyor> şey mi olacak Türkiye Yapmayın <gülüyor> Allah aşkına Biraz daha gidersek İsrail. zaten siz bir şekilde giremeyeceğiz. Bizeyle bir şekilde de giremeyeceğiz. Pardon. Amerika. İsrail. İsrail, İsrail. İsrail bu kısintiden etkilenmeyecek tek ülkeymüş. Neden acaba? Bilmiyorum. Ee, bu arada e, bu çok önemli senin sözünü ettiğin şey de e, bütçede neler kesildi? Ha, güçlü dostumuz ve müttefikimiz olduğu için demişler. Evet. İsrail'e karşı güçlü bağımızı göstermektedir. İsrail'e yapacağımız yardım bütçesinin dışında o garanti bir yardım diye konuyla alakalı soruyan sorulan bir soruyu yanıtlamış. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı geçici sözcüsü Mark Toner. Evet. Şey çok iyi. Garantiymiş. Yani Ortadoğu'nun tek demokrasisini destekliyorlar tabii. Ortadoğu'nun tek demokrasisi mi İsrail? Evet. Ona, ona kara çalıyorlar. Ortadoğu'nun tek demokrasisi de apartheid. Gerçek demokrasisi. İşte ona kara çalmak için evet bu apartheid'i falan çıkarıyorlar diyor sözcüsü. İsrail'in sözcüsü. Kıskanıyorlar. Ee, Bütçenin <gülüyor> e, şimdi e, çok acayip. E, neler kesildiğini söyleyeyim. E, EPA yüzde otuz bir gitti. Üçte birini kestiler. Yani çevre koruma tedbirlerine ayrılacak paraların üçte biri gitti. Ee, dışişleri Bakanlığı'na da işte yüzde gitti, üçte bire yakın oda ya da dörtte ile üçte bir arasında. Ayrıca barınma yani ev konut Bakanlığı, şehircilik Bakanlığı, sağlık Bakanlığı ve insani hizmetler, beşeri hizmetler Bakanlığı, eğitim Bakanlığı acayip kesintilere uğradı. Mesela eğitimden 9 milyar dolar kesildi, özelleştirilmesi isteniyor çünkü hı hı. kamu okulları kalkıyor. Zaten milyarder betsy de vos getirildi başına okul bakanlığının, eğitim bakanlığının ve e, en önemlisi reklam almayan e, kamu yayıncılığı yapan mesela e, radyoların filan Corporation for Public Broadcasting var. Hı hı. E, CBB e, kamusal radyo ve televizyon yayınlarını ülke çapında destekliyor reklam almadığı için. Onu olduğu gibi kesiyor. Ya Bitiyor kamu yayıncılığı e, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve televizyonculuğu. O ayrıca beşeri e, ilimlerle ilgili e, her türlü vakıf sona erdiriliyor. Sanat Durumları sona erdiriliyor ve hukuk hizmetleri veren, kamusal hukuk hizmetleri veren kuruluşların bütçeleri katır katır doğranıyor, bitiriliyor. Sanat, eğitim, sağlık ve hukuk. Hukuk. ne, ne Enerjiden başka neye yatırılıyor? Hiçbir oluyor? şey kalmıyor. Enerjiden başka tabii silah. Çok büyük. 54 milyar dolarlık, Hı. şimdiye kadar hiç görülmemiş savunma adı altında askeri şeylere yapılıyor bir de ikincisi var 3 milyar dolara yakın 2 milyar 800 bin dolar da homeland security yurt içi korunma güvenlik yani polise askeri tesisat filan veriliyor teçhizat veriliyor hı hı. robocoplar filan var ya böyle tomalar en büyükleri veriliyor ama sağlık finan gitti böyle bir durum var işte Ay. Aynı zamanda Rakka için mesela bin asker daha gönderebileceğinden bahsediliyor. Washington Post gazetesi Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası operasyonlara daha fazla asker göndermeye başladığını galiba. Suriye üzerinden anlatıyor. Rakka operasyonu için YPG'yi sayıştılar. Türkiye'yi değil. Onun da şeyi var. Ee, Tillerson geliyor galiba ama zamanda. Evet. Onunla konuşulacakmış ama bin asker daha gönderebilir deniliyor Amerika Birleşik Devletleri. Ufak bir işgal olsa gerek herhalde bu. Ufak mı? Amerika Birleşik Devletleri. <gülüyor> Bilmiyorum havadan gayet net bir şekilde yaptıklarında artık kabul etmeye başladılar. Amerika Birleşik Devletleri'nin merkez komutanlığı SENTCOM Halep'in Cinaköy'ü yakınlarında bir hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurmuş. Konuyla ilgili bir yazılı açıklama yapmışlar. 58 kişi hayatını kaybetmişti Cinaköy'deki bir camiye dün düzenlenen dün, hava evet, saldırısında. Bu, bu mu diye sormuşlar. Yok demiş bunlar değil ee, İdlib'te değil Halep'te diye ...bir açıklama yapmış ama tam olarak netliği de bilinmiyor... ...kim düzenledi dünkü hava saldırısında. Evet çok vahim bir durum... ...artık böyle dipnot gibi bile geçmiyor... ...Suriye'de camiye hava saldırısı... ...diye bir laf... Deutsche Welle Türkçe'den evet. aldığımız bir haber. İşte sivil ölümlerinin arkasında artık sadece Esad rejimi ya da Rusya değil ama Amerika Birleşik Devletleri'nde olabileceğinden bahsediliyor haberlerde. Kesinlikle. Çok önemli bir nokta bu. İşte bütün bu silahlara yatırım artık tarihte görülmüş. ya Genel bütçenin yüzde onu oranında silah yardımını arttırdı. Bu da şey değil. Üç milyar dolara yakın olan da polise verilen silah ve teçhizat yardımı. Öte yandan da böyle çok lezzetli yemekler yiyorlar ya... ...belki humus filan da yemişlerdir şeyle. Suudi Arabistan'ın temsilcisi Veliyat Prensler... ...savaşı açan adam, Selman hmm. Yemen'e saldıran adam. Parlak bir çocuk, genç, savaşkan. Onlar yemek yerken Yemen'de de onların silahları altında ölen ve aç kalan çocukların fotoğrafları var bir anda Trump'la Selman yemek yiyor ve Trump ne demiş bunlar çok hoş insanlar demiş Suudiler için evet ondan sonra ama maalesef Medya Benjamin'de yazıyor bunlar çok hoş insanlar filan değil bunlar idam eden bütün dünyaya terör ihraç eden kadın haklarını hiçe sayan ve Yemenliler başta olmak üzere herkesi de hapsedip öldüren insanlar diyor. Siz yemek yiyorsunuz ama öyle diyor işte. Ya hafta sonu gelen bir haber vardı onu gördünüz mü? Bu patriot ile alakalı. Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde bulunan patriot hüzelerinin son icraatıyla alakalı. Yok görmedim. Ee, Pazartesi günü yapılmış bir açıklamaydı bu Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusu tarafından. Ee, bir şey almışlar. Amazon'dan 200 dolarlık bir quadrocopter almışlar. Bu dronlar var ya. Ama amatör amaçlar kullandığınız. Onun için de ayrıca ayrı, artık bir ehliyet gerekiyor. O da ayrı hikaye, ruhsat gerekiyor. Öyle mi? Ben ruhsatsız kullanıyorum. Sizinkisi ayrı. Siz kullanın. Sizin için problem yok. Ben varım burada yanınızda. Selahattin'le beraber. Biz önüne geçeriz o durumu. Neyse. Bu 200 doları aldığınız şeyle beraber havada çeşitli şeyler yapabiliyorsunuz. Tam olarak coğrafya açıklanmıyor ama dünyanın bir yerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri üssünün tam karşısında bunu kullanmaya başlamış. Bir hınzır Hı. Müttefik olmayan kişi kişiler. Ve buna cevap da... Bunlar Rus olmasın? Olabilir. Bu 200 dolarlık drone'a cevap da... Tam 3 300 milyon... dolarlık bir şey. Evet. 200 dolarlık drone'a cevap da 3 milyon dolarlık bir patriot hüzesiyle verilmiş. Hmm, çok yerinde. Yani 200 dolarlık düşürmek için 3 milyon dolarlık bir patriot hüzesini ateşlemişler. Ve sonra yapılan açıklamada da şey deniliyordu. Patriot hüzesinin hiçbir neyse. şansı yok. Neyse parasını. Ha, bir vuramıyor da tabii değil mi? Vuruyor vuruyor. Öyle şey olur mu? Koskocaman Patriot füzesi, Radar güdümlü şeyi nasıl vuracak ya? İşte vuruyor. Daha önceden onları kandırmak için zaten o sigaranın ambalajlı kağıtlarını evet. falan kullanıyorlar. Yaldızlı, kağıt, evet. Yaldızlı kağıtlarını Yaldızlı kullanıyorlar. Şimdi 200 dolarlık droneları kullanarak Amerika Birleşik Devletleri'nin 3 milyon dolar harcamasını sağlamışlar. E zaten bunun için de zaten bu harcamalar yapılmıyor mu? Sürekli harcansan ve o bütçe oraya aktarılsın diye. Politika zaten tam olarak bu noktaya doğru evlilmiyor mu? Aynen öyle. Bu arada işte Pentagon'da noktayı koymuş... ...Rakka operasyonuna Kürtlerin kesin olarak katılacağını söylemiş. Çok önemli bir gelişme bu. Ama Amerikalı, Amerika Birleşik Devletleri sözcüsü, askeri sözcü Albay John Dorian. Dike'nin haberi bu. IŞİD'e karşı yürütülen operasyonu ya da DAEŞ ya da Daş Kürtlerin kesin olarak bulunacağını Türkiye'nin rolünün ise halen görüşülmekte olduğunu söylemiş. Bana geçtiğimiz Şubat ayının 23'ünde Bakan Işık Fikri Işık e, yaptığı açıklamasında YPGPY'de olmasa destek veririz diyordu. YPGPY'de olacağına göre destek vermeyecekler. E, Memdre'de YPGPY'de değil. var. Aa, verebilirler miymiş? Evet Işık. Ama bir mi? ay önce böyle söylenmişti evet, çok geçmişti. O değişmiş. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık dikenden gene aldığım habere göre çark var. Diplomasi askeri seçeneğin önünde. Çark değil manevra lütfen. Çark diyor. Dikken öyle vermiş. Öyle mi? E, bence manevra, askeri bir doğru, manevra. Ha, haklısın. Evet. Askerde çark olur mu? Başka çözüm kalmazsa askeri seçenek değerlendirilmeli demiş. Peki ben e, diplomasi askeri seçeneğin önünde demiş. Çok iyi laf bence bu. Diplomasi askeri seçeneğin önünde. Yazalım mı yere? Evet. Nereye yazalım bu zaten bütün tapınaklarda filan yazar. Diplomasi askeriyenin yani. önündedir. Ben başka Dövme bir şey yaptırın. soracağım. Buyurun. Her zaman her yerde diplomasi askeri seçeğin önünde değil midir zaten? Evet. E, o zaman... Niye söylüyorsun? Niye söylüyor? Hatırlatma gereksinimi diyor evet. demek ki. Yani bir ay önce söylediği cümleyi tekrar hatırlatmak yerine yeni gerçeklerden bahsediyor. Evet. İşte bu yüzden korkmamalı. Hayır post, çıktığı post zaman, gerçek. işte hayır çıktığı zaman bir öncekilere referans vererek her taraf kan gölüne dönecek daha kötü bir Türkiye olacak denildiği zaman korkmamalı. Yok korkmamalı. O yüzden e, net bir şekilde ortaya çıkan şey şu ki bir ay önce söylenen sözler gayet net bir şekilde bir ay sonra reddedilebiliyor. Bunu da manevraya da çark ya da askeri strateji olarak nitelendiriliyor. Telersin Türkiye gelecek misin de söylediğin gibi bu şeyin eski. Dünyanın en büyük özel petrol şirketi, enerji şirketi olan Exxon Mobil'in uzun süre başkanlığını, CEO'luğunu yürüten yöneticiyi gazetecileri elimine etti. Artık gazeteci kullanmıyor Dışişleri Bakanlığı. Bu da çok muazzam bir şey yani yeni bir gelişme. Kullanılmayan gazetecilerle Melik Gökçek tarafından e, basın açıklamalarında aynı şekilde kullanılıyor. Evet, ve bu Tillerson bir gazeteci almış yanına. En sevdiği gazeteci mi? Ee, öyle anlaşılıyor. Yeni, yeni tutucu bir şey. Erin McPack diye bir gazeteci yanına aldım. tek gazeteciyle Asya turuna çıkmış ki Asya'da da durumlar fevkalade gergin. Her an bir roket hatta nükleere kadar ucu gelecek bir şeyler oluyor. Orada adalar var. Çin Kuzey Kore, Güney Kore filan vaziyetleri. Tek bir gazeteci almış. Yalnız gazetecinin uzmanlık alanı neymiş? Paparazzi demeyin bana. Aşağı yukarı öyle bir şey. Yani hiç şeyle ilgilenmemiş şimdiye kadar. Dış politikayla ilk defa yazacakmış. İyi değil mi? Neymiş? Oldunun arkadaşı falan mıymış? Erin MacBraye diye birisi. Bilmiyorum. Daha fazla ayrıntılı bilgi yok ama Türkiye'ye de geliyormuş. Gelirken yanında kimi getirecek bilmiyorum gazeteci olarak. Mevlüt Çavuşoğlu açıklamış. Dışişleri Bakanı, Türk, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Asya turunu yapıyor önce işte sonra Kuzey Kore ile diplomatik çabalar başarısız olmuş. Kuzey Kore'den gelen tehditler üzerine Japonya ve Güney Kore ile yakın işbirliği Türk-Rus ortaklığı da kalıcı değil demiş Telersin. Türk-Rus ortaklığı kalıcı değil Hı, mi demiş? Evet Telersin. yani domates meseleleri falan farklı demiş yani. Olabilir ya, her şey olabilir. Bir evet. ay önce söylenen şeyler de reddedilebilir. Bir sene önceki durum nasıl reddedildi Rusya'yla? Uçak düştükten sonra savaş aşamasına yenildi. En son Rusya nereye vurabilir diye konuşuluyordu. E bir sene sonra bu olaydan. Evet. Şimdi Rusya'ya can ciğer kuzu sarması oldu. Tabii olundu. hiç. Üstelik diplomatı, büyük elçisi öldürüldü. Evet. Yani şeyler oldu ona rağmen. Evet. Bana kalırsa Hollanda'yla da aramız düzelecek. Türkiye'nin arası düzelecek daha doğrusu. Oo, orada dur. Niye çok büyük bir olay mı gidip konsolosluktan bayrağı indirip kendi bayrağını çekmek? E, hayır ama e, Cumhurbaşkanı orada çok ağır bir şey söylüyor. Haçlılar, Haçlılarla san ne Hilalliler. Haçlı Hilal savaşı'nı başlattılar. Bunun başka izahı yok diyor. Avrupa hızla ikinci Dünya Savaşı öncesi günlere doğru yuvarlanıyor demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sen atlarını itlerini salarsan bunun bedelini ödersin diyor. Bunlar Haçlı Hilal Savaşı'nı başlattılar. Haçlı Hilal Savaşı'nda hilallerin başlattığı savaşa cihat mı deniyor? Evet. Niye cihat denmiyor o zaman bu konuşmada? ...yakında derler işte... ...zaten acaba. yakında Avrupa'da... ...din savaşları başlardı diyen... ...Çavuşoğlu var işte, Dışişleri Bakanı... 100 yıl savaşları başlansın... ...evet işte yüzyıl savaşları zaten din savaşları... Değil mi? ...önce 30 yıldı sonra... 100 yıl savaşları da oldu sonra durdu... ...ve Avrupa Birliği kuruldu barış... ...bence işte. İngiliz Yon'un başlayabileceğine daha ...ayrı bir şeyler söylemek lazım... Ben, ...ardından bir sanayi devrimi gelebilir... ...sonra bakarsınız... ...Rönesans... Her şey bir deca ibaret değil mi zaten? Tamam öyle öyle. Se Seçimi kazandın ama Türkiye'yi kaybettin dedi zaten Erdoğan. Hollanda Başbakanı Rutte, gerçi e, iktidar yakını medya ondan emin değildi ama değiştir. Çok kafası karıştırdı. evet öyle deyince Bakan Bozdağ da Alman Mevkidaşına ne dedi? Bekir bozda Adalet Bakanı Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in serbest bırakılmasını talep eden Alman mevkidaşı Heiko Masa ya da Hayko hayır demiş bize talimat veremezsiniz demiş Yücel gazetecilikten değil terörden tutuklandı demiş aynen şey de öyle Erdoğan çok inanılmaz bir açıklama yapıyor Bunlar Türkiye'de ajan teröristlik yapıyorsa bedelini ödeyecek. Neymiş? Alman vatandaşıymış. Ne vatandaşı olursa olsun bunlar e, terörist ve ajan diye nitelendiriyor. Mahkemenin yerine koyuyor kendini. Bunlar ki? Avrupa, kim? Haçlılar. Haçlılar. Ajan teröristi Alman rezidansından saklıyor. Sonunda mahkemeye çıktı tutuklandı. Niye? Niye? Bu ajan terörist. Hmm. Terörist. Bizde yargı bağımsız diyorlar. Benim yargım da bağımsız. Neymiş? Bağımsız. Alman vatandaşıymış. Alman vatandaşı, evet. Ne vatandaşı olursa olsun bunlar Türkiye'de ajan. <gülüyor> Neymiş? Alman vatandaşıymış. Ne olursa ne vatandaş olursa olsun cümlesim geliyor arkasında. Evet, aynen. Bunlar Türkiye'de ajan, teröristlik yapıyorsa bedelini ödeyecek diye mahkeme yerine koymuyor mu kendisini? Öyle mi? Bağımsız hani bağımsız yargı diyor ya biz de ba yargı bağımsız diyor. Evet. Nasıl, nereden biliyor terörist olduğunu, ajan olduğunu? Daha mahkeme kararı, iddianame bile yok. Siz anlamıyor artık. musunuz yok sokakta gördüğünüz kişinin ajan terörist olduğunu? Benim anlamam önemli değil. Ben başkan değilim. Hmm. Cumhurbaşkanı değilim Basit bir gazeteci parçasıyım i̇şte Cumhurbaşkanı adayı olacağınız zaman Bu tip özelliklerine bakıyorlar insanın Ya da başkan adayı olacağınız zaman özelliklerine bakıyorlar Koyuyorlar iki insanı yan yana koklayarak anlıyorsunuz Bu ajan terörist diye Farkını anlayabiliyorsunuz Başka Belki izahı de. olamaz diyor Niye olamazsın başka izahı Haşdi hilal mücadelesinden başka bir şey olamaz Mesela mı Mesela gazeteci evet. Öyle bir ihtimal yok mu yani Gazeteci olma ihtimali mi Evet Valla sivilisine baktığınız zaman çok büyük bir ihtimal olarak da karşınıza çıkıyor. Yazmış. <gülüyor> ee, Yazmış adam. de konuşmuş. Yakında Avrupa'da din savaşları başlar diyen dış işlerinden sonra İçişleri Bakanı da fevkalade bir salvo patlatmış. Bu bir tehdit mi? Ya Işık daha önce bunu söylüyordu. Evet. Andalusya'ya kadar geleceğiz Roma'ya şey Hilal bayrağını dikeceğiz. Kara bayrağı dikeceğiz diye. Evet. Bu bu, konu, bu tehditler bitti şimdi şimdi yakında Amerika şeyde Avrupa'da din savaşları başlayacak başlayacaklayan Türkiye'de bakanlar mı var? Evet hem de birkaç tane bir İçişleri Bakanı da dışlerinden sonra İçişleri Bakanı da Avrupa'ya her ay 15 bin mülteciyi gönderelim de akılları şaşırsın diye. Salar mültecileri üzerine mi Evet kim diyor bunu? İçişleri Bakanı Süleyman soylu istediklerini kendi distribütörlerine yaptıramadılar şimdi esas olanlar devreye girerek yaptırmaya çalışmaktadır diye konuşmuş akılları şaşırsın diyor Peki ben bugün ilk yarım saatin son sorusunu soruyorum Ben de bir soru soracağım ya bu çok korkunç bir şey değil mi Avrupa'da oturuyorsunuz yani belki 2. Dünya Savaşı'nı görmeye yetiyor o faşizmin şular Türkiye'de çok fazla bahsedilen. İkinci Dünya Savaşı'ndaki Nazi faşizmini görmeye yetiyor ve gelip başka bir ülkeden size şey deniliyor. Zaten yakında Avrupa'da din savaşları çıkmaya evet. başlayacak deniliyor. Yani aynı şekilde Yahudiler ya da Müslümanların toplama kampına gönderilecek ya da tam tersi olacağını söyleniyor. Korkmaz mısınız? Tedirgin olmaz mısınız? Peki mülteci olsan korkmaz mısın bu sözler? Yani Suriye'de Suriyeliler çoğunlukta ama başka ülkelerden de var. Yok Öğrencim, Bence Afgan. bakanların gözünde Suriyeli mülteciler diğer ülkelerdekiler dahil olmak üzere sanılıp gönderilebilecek bir şey olarak görülüyor. Gürguh olarak Heh, görülüyor. İşte orada onlar da korkabilirler her ay on beş derdest destedip göndeririz diyor yani soru şu nasıl Ö göndereceklermiş Havayoluyla göndersin. Ayrıca göndersinler, hepsini göndersinler. Niye açık tutuyorlar sınırları? O da ayrı ben bir kedi. De, de. O da bir soruydu. Niye 15 binde sınırlıyorlar bunu? Ya da neden böyle elinde bir koz olarak anlatıyorlar o, bu durumu? Stratejik meseleler bunlar. Askeri stratejilere sen akın ermez. Matematik, istatistik durumları 15. Bu bir satranç bin. oyunu. Peki göçmenler bir, bir satranç biliyorsun? İran'dan gelme bir oyun köken olarak. Şey olduğu söyleniyor. Bir savaş güne olduğu söyleniyordu satranç. Evet, söyleniyor. o da var. Bir satranç savaşının piyonları olarak görüp Avrupa'yı haçlıları mat etmek diyelim şimdi soyluya evet. göre amaç. Peki soru şu çok hızlı tek bir saniyede cevap istiyorum. Şah kim? kim? Şah kim? Şah İsmail. Bu satrançta. Doğru bildin. Açık kaste. Star, oh, star I come and I carry me Lord. star I come and I carry me Lord. star I come and, carry me, star, come and carry me load, come Mr. Tallyman, tally me banana Fonte 90 yaşında onu kutlamaya devam ediyoruz. Deo ile başlamıştık. Calypso ünlü dünyanın en çok satan ilk albümü oldu. Çıkar çıkmaz Amerika'da da siyahi biri olduğu için başka birçok yerde de satışın engellendiği ilginç bir albümdü. Onun e, muz işçilerinin plantasyonda çalışan işçilerin e, acılı zorlu e, hikayesini anlatan deo ile başlamıştık staro'yla da bitirmeye yaklaşıyoruz. belafonte kutlamaları staro'da şey ya yani yıldızlarda bu seferdi. gel de yıldız yardım eti şu yükü taşımama biraz yardım et omuzuma e, şey yap yükümü taşıyayım. E, şeyde memurda ölç benim şeyimi tart. Ondan sonra yıldız da yardım etsin sana... ...sonra da ben eve gideyim artık... ...filan diyor. Yani... ...bal gibi kokuyor. Şeyler... ...muzlar... Ol, ...olmuş. Gel be yükümü taşımaya yardım et. Kadın da tatlı. O da benim paramı alıp gidiyor. Yıldız yardıma gel... ...yükümü taşı diye... Giden bir hoş şarkı Kalipso şarkısını da çaldık evet Özellikle Deo parçası Dünyanın çeşitli dillerine de çevrilmişti Türkçe dahil olmak üzere Grup vitamin çevirmişti Ellere var da bize yok mu diye Hatırlıyorum hmm. birinci sınıftayken halka ilk seslenişimi Bu şarkı üzerinden yapmıştı Öyle mi? Evet. Çok etkileyici bir Adam Yalnız müzisyen olarak değil evet. Her tarafa yetişmiş biriz Çok hakikaten ilginç Peki devam edelim 90 yaşını kutlamayı da artık bugün bitiriyoruz bir 15 2 haftadır çalmaya çalıştık bazı parçalarını bugünün şeylerinde önemli birkaç konu daha var küçük terörcüler küçük terörcüler var evet Kolombiya'da 2016'da onlarca solcu ve insan hakları savuncusu öldürüldü diye bir haber var. Evet ama küçük küçük tek tek öldürüyorlar. Eskiden fark yani Kolombiya devrimci silahlı güçleri denetiminde bulunan bölgelere de silahlı çeteler yerleşmeye başlamış. Orada da durum karışıyor yani aslında çok kötü. Hı -hı. Barış oylaması filan. Şimdi farktan boşalan yerlerde toprakların ve kaynakların paylaşımı için. Bak ne tuhaf. Çeşitli silahlı gruplar birbiriyle çatışmaya başlamış ve barış isteyen, özellikle de insan hakları savunucusu aktivistleri de öldürüyorlarmış. İç tehditlerle, bu tehditlerle de yüzleşmemiz gerekiyor. Çünkü bu cinayetlerin Kolombiya'da barışı sağlama imkanını ciddi şekilde etkilediğini ve engellediğini biliyoruz diye konuşmuş Kolombiya İçişleri Bakanı Juan Fernando Cristo. Baltalayabilir, barış gidebilir deniyor. Ama ilginç bir süreçte ilerliyor şu anda Kolombiya'da. Hükümet ile fark arasında imzalanan barış anlaşmasının silah bırakma evresindeler. Silah bırakacak fark militanları toplanma noktalarına gidiyorlarmış. Bunu iyi haber olarak nitelendiriyorlar. 26 bölgede bazı zorlukların sürdüğünden bahsediliyor. Galiba bahsettilen zorluklar sizin biraz önce evet, söylediğiniz çatışmalar. Bu Türkçeden yeni gelen bir haberdi. Benim bir de Anadolu Ajansı'nda bir haberden Bayağı şey çünkü yani savaş ağları küçük Afganistan'da ve başka birçok bir yerde gördüğümüz gibi teşekkür edebilir, mafyozi bir durum. Kolay bir durum değil. Nüfusu 48 milyon aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren bir iç savaştı bu. Yaşanan çatışma. 52 evet. 260 bin ekran insan hayatını kaybetmişti ve 6 milyondan fazla insan da göç etmek zorunda kalmıştı. Evet bunları kaygıyla kaydedelim ve de geçelim. Paris'te küçük e, terör şeyleri var. IMF bürosuna gönderilen yani Uluslararası Parafonu'nun başkenti, Fransa'nın başkenti Paris'teki ofisine gönderilen bombalı zarf patlaması sonucu bir kişi yaralanmıştı. Açar açmaz olmuştu. Düzen Patlayıcı düzenekli zarfa açan IMF çalışanı elinden ve yüzünden yaralanınca bina boşaltılmıştı filan. Buna da küçük diyoruz. Bir yaralı var. Aşırı sol bir Yunan örgüt Alman bakanı hedef almıştı diye de bir haber var. Bu öncekiz bombalı saldırı. Evet. Alman maliye bakanlığına gönderilen bombalı paketin yani Yunanistan'dan geldiği evet. doğrulanmış. Doğrulanmış değil mi? Wolfgang Schäuble'e gönderilmiş. Ciddi yaralanmaya yol şekilde düzenlenmiş. Ona bombur geleneği galiba bu. Evet. Ateş hücreleri komplosu diye. Yunan bombur. Evet, vardı değil mi? Evet, evet hala piste. Teodor Kacinski, 74 yaşında. Fransa'da da bir okula silahlı saldırı düzenlenmiş. Graz kentinde bir lisede silahlı saldırı var aslında. Lisenin adı da ilginç, Alexis de Tocqueville lisesi. Hı. Fransa'nın ünlü soylu ve yazarı sosyolog da diyebiliriz çok önemli Amerika'da demokrasi eserinin yazarı Onun adı verilmiş bir lisenin öğrencilerindenmiş zaten Kendi lisenin öğrencisiymiş saldırganda Kim neden düzenlemiş? Okulu basmış Kendi aralarına çıkan bir kavgadan ötürü mü? Hayır Belli değil daha doğrusu. Euronews haberi bu da. Önce okulun müdürüne ardından da diğer öğrencilere yani arkadaşlarına ateş açmış okul arkadaşlarına. 17 yaşında Amerika'daki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eylemlerden etkilenerek yaptığı iddia ediliyor ama sebep bilinmiyor. Yani Türkiye'deki gibi değil Erzurum'da ortaokulun bir önün iki gün önce galiba Erzurum'da bir ortaokul dolmuş şoförler arasında çıkan pompalı tüfekli kavgada iki kişi yaralanmıştı gibi bir Bobby. durum değil. Alambiya'daki <Gülüyor> gibi de değil. Bir de dış haber olarak önemli bir şey var. Britanya'nın ya da İngiltere'nin diyelim Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini resmen başlatacak Lizbon Antlaşması'nın 50. maddesini Yürürlüğe koyma etkisini hükümete devreden tasarı da yasala, yasalaşmış. Anadolu Ajansı Haber bu. İngiltere'de Brexit diyorlar buna. Kraliçe ikinci Ezebet tarafından imzalanarak son onayı almış. E, bu da İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşuyor. Birleşik Krallık geçen yıl yapılan Avrupa Birliği referandumunda %52'si beklenmedik bir şekilde Brexit'ten yana oy kullanmış ve çıkmıştı. Arada kaynadı bu Brexit sonrasında galiba. İngiliz hükümeti Türkiye ile Hollanda arasındaki gerginliğe ilişkin taraflara hızla çözüme varmaları çağrısında bulunmuştu. Her iki tarafa da bu konuyu hızlıca çözümde bulunmaları çağrısında bulunuyoruz demişti baş, Başbakanlık Sözcülüğü tarafından. Artık böyle şeyler... Çok fazla haber ya da haber, ön planda olmuyor. olan bir haber olmuyor. Olmuyor evet. İngiltere'nin. Fakat George Monbiot da ilginç bir yazı kaleme aldı. E, Britanya politik olarak, siyasi olarak boynundan aşağısı tamamen felç olmuş bir ülke diyor. Hiç e, uğraşmayalım. Yani İskoçya'ya hitaben bir yazı yazmış referandum yapılacak diye şimdi bastırıyorlar İskoçlar Biz de ayrılabiliriz diye. Evet. Britanya'dan ve Avrupa Birliği'nde kalabiliriz diyorlar. Hı hı. Bir kere yapıp hayır çıkmıştı ama bu sefer başka bir şey çıkabilir. Yani şey diyor George Monbiot diyor ki Theresa May yani Britanya hükümeti olduğu gibi Birleşik Krallığı suyun altına çekiyor diyor. Bu sefer yani ayağına şey bağlanmış. Taş. Taş evet. Böyle beton bağlanmış gibi. Ve dolayısıyla bu sefer İskoçya ipi kesse iyi olur diyor. Ama TRS de dün bir açıklama yaptı. Şu, şu an bunun için doğru zaman değil. Lütfen kendinize gelin şeklinde bir şeyler söyledi. Evet. Ama İskoçya'dan da cevap geldi. Referanduma izin vermemek, demokrasiyi çiğnemek olur diye. Çok acayip bir şey var çünkü İskoçya'yı Kaostan korumak için hükümet basit bir kural uyguluyor. Ne zaman Britanya'nın Avrupa ile ilişkilerinden bahsederseniz ne, ne söylüyorsanız İskoçya ile e, Britanya ilişkisinde tam tersine uygulayın diyor. Aynen bunu yapıyorlar diyor. Hı hı. Yani şeyden çıkmak çok iyidir Avrupa Birliği'nden çıkmak ama Birleşik Krallık'tan çıkmak çok kötüdür diyorlar. Nasıl? İlgili bir şey hoş değil mi? Evet, evet. Yalnız bu sefer kessin yoksa batacak diyor yani. Böyle tam bir aşağılama ve paternalizm içinde İsko İskoçya'ya bakıyorlar. Siz küçük kardeşsiniz durun diyorlar. Olmuyor diyorlar. Evet, Almanya ve Avusturya'da da etkinliklere iptal gelmiş. Türkiye referandum etkinliği Avusturya istemiyordu. İsveç'te referandum etkinlikleri nedeniyle endişeliymiş. Filan ama en önemli şey bütün bu referandum olayında en önemli rolü oynayan bakan kimdi malum sosyal aile ve sosyal politikalar bakanı baş aktörü krizin Hollanda'yla Sümeye Sayan. o, o di onun kardeşi Fatma Betül Sayan kara karıştı özür dilerim evet aile ve sosyal politikaları bakanlığının töreninde ailece boy göstermişti fotoğrafı da var. Bugün çok önemli bir haber var. Cumhuriyet gazetesinde manşetten Aykut Küçükkaya imzalı Sümeyye Sayan Adalet ve Kalkınma Partili belediyeden aldığı ihalelerle ihya olmuş. Anlamadım. Nasıl yani? Şöyle eee Betül Saya, Fatma Betül Sayan Kaya'nın kardeşi ve aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İBB Adalet ve Kalkınma Partili meclis üyesi Nazmiye Sümeyye Sayan var. Onun da bir danışmanlık şirketi varmış. Şimdi yavaş yavaş kavruyorsun. Danışmanlık şirketi. Dediğiniz zaman şirket, işler değişti. Evet, o şirket Adalet ve Kalkınma Partili Gazi Osman Paşa Belediyesi'nden Üç ihale almış. Toplamı bir milyon Türk lirasını aşıyor bu paraların. Oysa belediyelerde meclis üyesi olarak görev yapan isimlerin ihalelere girmesi hukuken yasak. Hukuku nasıl çiğner bir bakanın kardeşi ya? Buna aklın alıyor mu senin? Sayanın ablası Kaya'nın bakan olduğu dönemde Adalet ve Kalkınma Partili belediyeden Psikolojik destek hizmeti ihalesini almış. Psikolojik des destek hizmetinin ihalesi mi varmış? Evet. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün psikolojik destek hizmeti varmış. Süme İhaleyle veriyorlar. Evet. Sümeyye Sayan'ın şirketiyle Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Baba Ramazan Sayan'ın hukuk bürosunun telefonlarının aynı olması. Aynıymış. Bir, bir aile şirketi olduğunu gösteriyormuş. 2014'te kurulmuş Sümeyye Sayan'ın şirketi 10 bin lira sermayeyle sonra da ihya olmuş. Bu müthiş bir haber yani aslında üzerinde herhalde bakan bir açıklama yapacaktır. Sümeyye Sayan. Evet, evet. yani çünkü çok önemli bir rol oynuyordu. Bir yanlışlık yoktur yani Sümeyye Sayan değildir o Sayan değil mi? Evet telefon numaraları da aynıymış zaten. O zaman kesinlikle. Öyle bir ilginç, çok önemli bir açıklama gelmiş. Yani Aile Bakanı'nın meclis üyesi olan kardeşi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesiymiş aynı zamanda kardeşi. AKP'li belediyeden 1 milyon liralık 3 ihale aldığı iddiası var. Şimdi Aile Bakanı Kaya ne demişti? Cumhurbaşkanımız artık dönebilirsin demeseydi Hollanda'da ölecektim diyor. 81 ilde mevlid okutma hariç hiçbir hedefine de ulaşlamadığı da açıklanmıştı Aile Bakanlığı'nın 2016 faaliyet raporunda. Şimdi ise Aykut Küçükkaya'nın haberi gerçekten şaşırtıcı bilgiler içeriyor. Ne diyorsun? İlginçmiş. Ee, bu, Cevap gelecektir muhtemelen. Tabii hemen gelecektir. Ee, Kadınları e, anlama araştırmasına göre en büyük korkular terör ve aile içi şiddetmiş dan bahsederken. %75'i kadınların bir araştırma yapılmış. 34 ilde 14 bin kadınla kapsamlı bir araştırma. T24'den. Hürriyetten Elif Ergun'un haberi bu aslında. Ve e, Türk kadını en çok terörden ve aile içi şiddetten, erkeklerden korkuyormuş. Eskiye özlem duyuyormuş. Yüzde yetmiş beşi her dört kadından üçü eskiden daha mutluyduk diyormuş. Insanlar. Eskiden kasıt ne ama? E, iki yıl önce mesela. Ha, öyle mi? Terör korkusu birinci sırada değildi. Kılıçdaroğlu SSK başkanı olduğu hastanelerin böyle kötü durumda olduğu zamanlardan bahsetmiyorsunuz. Ha, evet. Hayır ondan bahsetmiyorum. Ha. E, ve şey... Kadınların en büyük hayali çocukları için iyi bir gelecek sağlamakmış ama pek endişeliymişler. Böyle bir şey çıkmış yani. Buna da bakar herhalde Sümeyye Pardon şey Sayan. İhaleyle psikolojik Az destek nasıl alınıyor acaba? İşte bu, bu gibi konuları halletmek için. Hı. Kadınların korkularını şey yapmak için. Alıyorsun ihaleyi ve kadınlara psikolojik destek sağlıyorsun. Korkmuyorlar artık. Mesela her 10 kadından altısı birçok sorumluluğu bir arada taşıyormuş ve bunlara yetişmekte zorlanıyorum demiş. Yüzde yani dörtte üçünün neredeyse ehliyeti yokmuş. Yani bu konu ihale ile mi verilir? Onu demeye çalışıyorum yani. E, verici, bu konuyla alakalı uzmanlaşmış olan insanlardan bunu doğrudan almak yerine bunu ihale açıp en düşük ücreti verene mi bir şey yapılacak araştırma yaptırılacak? abi bu kadın meselesi biraz karışık Aziz'im ben sana söyleyeyim. O yüzden ben mesela... yönteme odaklandım. Evet cinsel saldırıya uğrayan zihinsel engelli kadına ne yapıldığını okudun mu? Evet aynı zamanda e, HIV pozitifliydi Evet öyle olduğu için HIV pozitifliği olduğu için hastanelere alınmamış mesela. Evet. Yani böyle hem cinsel saldırıya uğruyor hastaneye de alınmıyor çünkü hasta. İşte durum Türkiye'nin dip noktalarından bir tanesiydi geçtiğimiz hafta anlatılıyordu bu hikayede. Doğra düşmüş ama kadınlar için çok iyi bir haberim var. Bütün bu bunlar biraz tatsızlıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin önde gelen iş kadınları, dün de söylemiştik, kadın sanatçı ve sporcularını nerede? Beştepe'de. Konuk ederek Anayasa Değişikliği referandumunda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda evet çağrısı yapmış. Ve şunları söylemiş. Sen bunu biliyor muydun bak. Türkiye'yi vesayetlerden arındıracak sivil bir sistem teklifiyle karşı karşıyayız demiş. Yani First Lady diye de adlandırılan Süme'ye Erdoğan. Bu başka bir Süme'ye Pardon. Başka Yok. bir Sümeyye'nin annesi, annesi. Emine. Evet. Emine. Emine Hanım. Emine Hanım. Türkiye vesayetlerden arındıracak vesayet çoğu bir kelimedir zaten ama neyse vesayetten arındıracak sivil bir sistem teklifiyle karşı karşıyaymışız yapısal sorunların tamiri ancak 93 yılda 65 hükümetin tamiri bu şekilde olacakmış son 15 yılda biraz olsun ilerlemiş ama bu güçlü bir liderlikle mümkün olmuş. Şimdi bu yeni sistem teklifi istikrarı liderlerin gücüne değil, denetim mekanizmaları olan bir sisteme bağlıyormuş. Hı -hı. Bunları bilmiyordun değil mi? Hayır efendim. Katılanlar arasında çok önemli isimler var. Sabancı soyadına rastlıyorum. Bol Bol, Semaat Arsel, Koç grubuna, Oya Eczacıbaşı, Arzuan Doğan, Yalçın da, Vuslat Doğan, Sabancı, Demet Sabancı, Cetin Doğan. Reha Demirörevha Demirören Hımm, Alaton Nusret Taviloğlu Zeynep Fadulloğlu Birçok isme rastlıyorum Fadulloğlu mu? Bol toplan şey yapılmış ee, Bol fotoğraf çekilmiş Fotoğrafları da görüyorsun kadınların durumu Ve Türkiye yaşlanıyormuş Bu arada kötü evet. bir haber 65 yaş üstü nüfus son 5 yılda %17 artmış Kötü bir haber mi? Erdoğan için çok kötü. Beş çocuk yapalım diye. 18 yaşında milletvekiliydi de bu yüzden geliyor zaten. Evet. En genç nüfuslar... ...ülkenin doğusundaki şehirlerde kaydediliyor. Şırnak. En yaşlı da kuzeyde galiba Sinan. Evet Şırnak. Ondan sonra Hakkari. Sonra Van. Yüzde en... ...yaşlı nüfus oranın en düş... ...yüz yaşın üstünde beş bin kişi varmış. Bu da fena değil yani. Evet. Ee, i̇şte Başbakan Yıldırım... Farklı yorumlamış Hollanda'daki seçimleri. Türkiye Hollanda'daki seçimlere ayar verdi demiş. Holland, Hollanda Merkel, Erdoğan'ın nazi sözlerini kınamışlar. Beğenmemişler onlar. Kabul edilemez bulmuşlar. Hollanda'daki seçim sonuçlarından herkes memnunmuş. Sadece iki, iki grup dışında memnuniyetsizlik. Biri Türkiye, biri de Löpen. Niye Türkiye'den de... 4 milletvekili mi? Türk kökenli milletvekili çıkmıştı. Gayet Üç. memnun gibi diyorlardı. 3. Denk partisinde. yüzde %1 barajla aşıp daha doğrusu %1 baraja aşıp 4 milletvekili çıkmıştı. %1 baraj mı olur ya? Neyse. Şimdi konuşmuştuk. <gülüyor> Financial Times'a göre de Türkiye'deki kutuplaşma bir muhbir ağ yaratmış. Tabii. Bayağı ciddi bir şey. Medya yaratacağının <gülüyor> muhbir ağ evet kahramanlar ve hainler Beach Boys'dan o şarkıyı çalmalıyız aslında Heroes and Türkiye'nin politik kültürüne kahramanlar ve hainler hikayesi hakim demiş. MİT'e yapılan ihbar sayısının büyü müsün ne kadar olduğunu 15 Temmuz darbe girişimde? Kokşun FETÖ'cü yapılanlar? Evet. evet. Ne kadarmış? 65 bin. Günde kaç tane denk geliyor? Siz hesaplamışsınızdır. <gülüyor> Yok onu hesaplamadım ama hesaplanır gibi değil zaten. Hmm. Daha bir sene olmadı. 8 ay oldu değil mi? 65 bin. Akademiye de sıçramış. Herkes birbirini ihbar ediyormuş. Ve yeni e, duyurular da var. Onları da söyleyeyim. E, bir kere şey var. Bu muhbir falan vaziyetlerinde uluslararası bir çapta e, NATO ile problem var. Nazi Almanya, Nazi Örlanda. Bu size ufak bir Osmanlı tokadı vardı ya dün evet. konuşuyorduk. İsveç ve Finlandiya'dan mektup gelmiş Türkiye bizi çalıştırmıyor diye NATO'da. NATO ile alakalı bir diğer açıklamada S400 ile alakalıydı. Yani NATO'nun tedari şeyi, tedarik ettiği silahlar zaten envanterde bulunacakmış ama S400 de Türkiye'nin kendi silahı olarak da aynı şekilde bulunacakmış envanterde. Orada bir problem yok gibi söylendi. NATO kabul eder mi orasını NATO düşünüyor. NATO'ya yaptırımı da doğrulamış ama sadece Avusturya'ya yönelik başka grubu ele almıyoruz demiş. NATO'da oy birliği esası vardır yalnız benim bildiğim. Avusturya'nın söylediği her şeye hayır mı denilecekmiş o zaman? Evet. Havet. <gülüyor> Meclisteki üç partide Hollandalı muhataplarıyla dostluk ilişkisini sona erdirmiş ve düşmanlık ilişkisini başlatmış. Hayırlı ee, Çok ilginç. Yeni KHK'lar yoldaymış. Güzel. Olağanüstü hal uzatılacakmış herhalde. Böyle. Durum. Benim elimdeki son haberde Endonezya ile alakalı. Endonezya ordusunun sonun cilatini gördünüz mü? Ah heykel. Bak. Evet heykel mevzu. Heykeli gördünüz mü? Gördüm. Çok, çok güzel, güzel değil mi? Çok güzel heykel. Parşapinçik etmişler keskilerle heykeli. Garut bölgesindeki küçük bir köyde bulunan üstün girişinde gülümseyen bir kaplan heykeli varmış. Ee, Selivang'e askeri birliğinin logosuymuş aynı zamanda bu kaplan figürü. Ardından bir kullanıcı almış bunu, internete koymuş fotoğrafını. Ardından da benim de katıldığım bir yorumda bulunmuş oradaki insanlardan birisiniz. Neden bilmiyorum ama bunun yüzünü her gördüğümde gülüyorum diye. Evet. Çok bulmuş. güzel bir şey ama parça pinçik etmişler keskilerle heykeli sonra. İşte ciddiye hayatı ciddiye alamayacak kadar ciddi buluyoruz lafı tam bu iş için. Endonezya askerleri için. İstanbul ve Ankara'da nevroza izin çıkmamış. Haberin olsun. Böyle bir nevroz kutlaması yapılmış mıydıysa evet. Galiba hatırlamıyorum. Takım elbiselilerin yaptığı Nevroz'dan bahsetmiyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nde Selin Sayek Böken'in yapacağı konuşma iptal edilmiş. Nasıl? Neden? Boğaziçi Yönetim ve Liderlik Zirvesi yapıyormuş İşletme ve Ekonomi Kulübü'nün. Yani yeni ekonomide lider kendisi de ekonomist zaten. Evet. Selin Sayık Böke'nin. Bilmiyorum neden ya, iptal edildiğini. Yalnız sarayı kaybetme telaşı sardı demiş Selin Sayık Böke. Hmm. Ve yeni rektör var ya seçilmeyen. Atanmış rektör Mehmet Özkan bir şey yapmış. Ee, Sayın İbrahim Kalın'ı üniversitemizde ağırladık. Derin kültürel birikimini paylaşma fırsatı bulduk demiş. Seçilmeyen rektör. Bu şey mi Melik Gökçek'in hakkında yanlışlıkla tuşa bastığı ya da tuşa basarak paylaşımda bulunduğu CIA'in e, ajanlarından bir tanesinin olduğunu söylediği Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanlarından biri evet. İbrahim Kalın. İbrahim Kalın'ın derin kültürel birikimi varmış onu paylaşmışlar. Valla kültürel kısmını görmedim ama derin ilişkileri olduğunu Melik Gökçek yanlışlıkla paylaştı haberde söyledi. Evet, yani bizim hakikatimiz o kadar güçlü ki önümüze daha devirseler o hakikat bu halka ulaşacak. Buyursunlar, bizden korkmaya devam etsinler diye yazmış. Halka. Böke. Ama konuşma gitmiş yani. Bir konuşmada başka yerde, Bilgi Üniversitesi'nde de bir konuşma daha gitmiş. Bağımsız milletvekili Nazlı Akaya da izin verilmemiş konuşmasına baskı altında olduğum terimini kullanmadım diye de rektör vekili bir yalanlama getirmiş öyle mi söylediğini söylemiş evet. Akşener'e de bir yasak gelmiş Nide toplantısı iptal edilmiş ee, yasaklar devam ediyor ee, iki de çevre haberi var onları da söyleyeyim. biri iyi biri kötü Kıbrıs'ta dün sen söylüyordun İngiliz üstünde sonbaharda 800 bin kuş öldürülmüş. Baya böyle Asya mutfağını andıran bir yemek var onlarda. Evet. O ufak kuşların... belopulya e, Ufak kuşlar alıp şey dolduruyorlar sonra pilavla beraber yiyorlar. Kaşık kaşık. Kaşık kaşık. O, onu, o kaçak avcıları hatta işlemde şöyle oluyor. Akasya ağaçlarının ortasına bir ses e, verici koyuyorlar. Oraya gelen kuşları yapışkanlı aldı kuşsa yapay kuş sesleri yapay koyuyorum. kuş sesleri koyuyorlar yapışkanlı direklere yapışıyor o kuşlar Ökse. ya da ağ, şey işte ağlara takılıyorlar ardından onların kafasına iğne batırı batırı o ufak kuşların yüzbinlercesini öldürmüşler ve öldürmeye de devam ediyorlarmış ya bir milyona yakın yani ve onları hapur hapur küpür yiyorlar sonra kafalarına iğne batırılarak öldürmüşler. Anasalı Avrupa Birliği ülkesi çok güzel. Akasya ağaçlarını da kestirmemiş bu işten kar sağlayan restorancılar yelal yelal kişilerden evet. Neyse iyi haberle bu saati bitiriyoruz. Yeni Zelanda'da bir nehir canlı varlık olarak tanınıp kendisine hukuk statü verilmiş. Buna Maorilerin 10 bin yani kaç bin yıldır orada yaşadıkları bilinmiyor yerlerin 160 yıldan uzun süredir nehr'e bu statüyü kazandırmak için mücadele vermişler. Biliyorum ki insanlar demiş Yeni Zelendalı bakan. İlk şey doğal bir kaynağı hukuki tüzel kişilik kazandırmanın oldukça garip olacağıdır Ama bu şirketlerin, anonim şirketlerin tüzel kişi olmasından daha garip bir şey değildir. İsmi Bilmiyorum. neymiş arkadaşın? Yeni Zelanda'lı bakanı mı soruyor? Hayır, şey canlı varlık olarak kabul edilen nehri soruyorum. E, Wanganui. Wanganui. Biz Wanganui tanıyoruz buradan ve ona bir günaydın diyoruz ve bu saati Günay kapatıyoruz. Günaydın Wanganui. Açık kasted. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba merhaba. Merhaba günaydın. Günaydın nasılsınız? Gayet iyi elimizi mükemmel hissediyoruz her şey yolunda. Evet. Ömer Bey hele bu sesinizle kesinlikle <gülüyor> biraz zayıf şey olduğunu soğuk algınlığından mustarip olduğumu ifade etmek isterim ama ama nasıl? birinleşen evet. böyle bir sesle. <gülüyor> değil bir ses değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Evet, bugün ne konuşalım? Valla bugün işte bu Avrupa krizini tabii ki e, siz yorumluyorsunuz. E, fakat e, bir, de, bir bir konuşalım. E, çünkü hakikaten e, bir dönüm noktası veya bu şekilde e, Türkiye'de işte bu iş e, referandum için kullanılıyor ve işte referandum tarihi bir şekilde gelecek geçecek artık o referandum yapılacak mı yapılmayacak mı ben dayı şüphe etmeye başladım açıkçası ama e, bir şekilde yani o referandum olacak bitecek biz de Avrupa ile işte nasıl ilişkileri istediğimiz gibi işte e, arka kaptan devam ettiririz gibi sanırım bir his var e, fakat pek öyle değil işler bu sefer Avrupa'da hakikaten Türkiye'ye karşı hava değişiyor. Çünkü tabanlar ilk kez çok ciddi şekilde yani zaten Türkiye özellikle çok sevilen veyahut da çok popüler bir ülke değildi. Avrupa tabanları arasında malum sorunlarımız her zaman var. Ama şimdi ilk kez gerçekten de bugünkü yönetim ve işte bütün aslında Türkiye'nin Türklerin değil ama Türkiye'nin bu yönetimle özdeşleştirilerek e, güçlenması ve e, Avrupa'dan uzak tutulmasına yönelik bir algı gelişmeye başlıyor. Bu da çok tehlikeli. ilk kez de aslında e, ironik bir şekilde siyasi sonucunu verdi. Çünkü e, birdenbire e, daha önceki araştırma sonuçlarına göre pek beklenmiyordu. E, var olan hükümet e, sağ hükümet şeyle, e, çatışınca Türkiye'de Ankara ile çatışınca yüzemce oylarında artış gördü Hollanda'da Makmutın şeyi hükümeti ve bundan dolayı yani üstüne üstlük bir de popülist sağı durdurdular popülist Aslında bir anlamda kendi tarafları dev, devralınca gerçek popülist sağdı durdu <gülüyor> ve <gülüyor> her Partisi de aşırı sağ partide eee düşüşe geçti ve bu tam e, çok dramatik bir şekilde seçimlerden hemen önce oldu. Yani Türkiye'li yaşanan krizle doğrudan bağlantısı var. E, bu açıdan e, ya bu e, aşırı sağın girlemesi hikayesini yani şey e, Macaristan'da da daha önceki seçimlerde yaşamıştık. Gerçi sonradan bu tersine döndü. Ama burada da olmuştu benzeri bir şey. Burada bir e, merkez sağ popülist sağ parti var bir de aşırı sağ popülist parti var ve onların arasındaki rekabet e, ve e, aşırı sağ korkusuyla merkez sağ popülistine yönelilmesi veyahut da onun bir takım e, tevri çıkışları milliyetçi çıkışları e, popülist gövde gösterilerinin e, ilgi çekmesi e, ve kendi tabanının saflığını sıklaştırması burada zaten Macaristan'da olan bir şeydi şimdi Hollanda'da da bu yaşandı e, ve bu arada tabii var olan merkez saha hükümet ya da popülist sağa kaymaya başlayan hükümet Hollanda'da, Rotez'in hükümeti, Başbakan Rotez'in daha önce çok ilginç bir şekilde şey yapıyordu. Davutoğlu döneminde Merkel'le, bu işte göçmen anlaşmasının ilk yapıldığı zamanlarda özel gizlilik görüşmeler ayarlıyordu Brüksel'de. Hollanda Büyükelçiliği'nde e, Merkel e, ve özellikle Davutoğlu e, herkesten gizli baş başa buluşup hatta Avrupa o zaman bütün o üst düzey yönetimde çok küplere binmişti. Martin Schulz başlığı olmak üzere şimdi Merkel'in rakibi olan kapalı kapılar ardında bizden gizli şey yapıyorsunuz diye anlaşma kotarıyorsunuz diye o zaman bu işi e, ayarlayan insandı kendisi. Nereden nereye? Evet çok acayip. Şey demiş Merkurt, e, yani bu seçim sonuçları belli olur olmaz zaferin üzerine bir ufak konuşma yaparken e, Hollanda'nın Brexit'ten sonra e, ve Amerika Birleşik Devletleri seçiminden sonra e, yanlış popülizm, yanlış tarafına popülizmin hayır dediği, dur dediği bir gece oldu diye söylemişti. ilginç Aslında senin uğraşı alanına giriyor. Ben bir de şeyi eklemek istiyorum. Yesse bu bu Yeşil Sol Parti'nin 30 yaşındaki genç liderinin büyük bir yani şeyini parlamentodaki sandalye sayısını 4'ten 14'e çıkararak büyük bir Başarı elde ettiği söyleniyor. Seçimden sonra da bütün solcu arkadaşlarım Avrupa'daki söylemek istediğim şey şu demiş. E, halk, halkı aldatmaya kalkmayın. Mültecilerden yana olun. Avrupa'dan yana olun. Ve o zaman kazanıyoruz. Moment kazanıyoruz seçim sandıklarında yollayacağımız mesajda bul gibi görünüyor demiş Avrupa'ya da popülizmi durdurabilirsiniz. Engel olunabilir demiş. Gerçi işte bu şey durum, sizin bahsettiğiniz durum yani Sol Parti'nin güçlenmesi, sol çizginin güçlenmesi. Üstelik de hiç böyle lafını sakınmayan, politikalarını hiç öyle eğip bükmeyen, sağa uydurmaya çalışmayan solun güçlenmesi. Bu işte Macaristan'da da farklı bir şekilde olan Gerçi işte bu geçen haftalarda bahsettiğimiz bütün bu hareket, momentum hareketi vardı. İşte burada ilk defa popülist sağ hükümeti, Fides'e 10 yıldır iktidarda olan bir dur diyen ve ilk defa onun yaptığı istediği bir şeyin olmasına, olimpiyatların olmasına engel olan. Nolimpia. Onlar çok bahsetmiştik. Evet, Nolimpiya'dan. Onlar da gerçi kendilerini ne sahne sol gibi şimdilik adlandırıyorlar ama onların da kökeninde de yani tabana dayalı. Aslında böyle belki tarif etmemiz daha doğru olur. Tamamen tabana dayalı, tamamen işte şeye dayalı, e, halkla diyaloğa dayalı ve sol ya da neyse ne halkçı politikasını, halka yönelik politikasını ama kesinlikle sağ ve popülist değil. Bu e, tarzın uzak politikasını, antitez olarak söyleyebileceğimiz politikayı e, çok e, tutkulu bir şekilde, tutkuluyu özellikle vurguluyorum. Çünkü en iyi bence tarif edecek şey de bu tarz yeni çıkan sol veya da sola uyumlu diyelim hareketlerin en iyi tarif edecek ruh halini anlatan bu. Dediğim gibi halkla temas ederek kapı kapı dolaşarak gerekirse vesaire bir şekilde o şeyi bağı kurup, ve üstelik de kendi politikalarından söylemlerine hiç ödün vermeden, hiç geri adım atmadan yani bir anlamda popülist sağ istidarın gözünün içine bakarak korkmadan, kendini dediğim gibi ona göre yontmadan bir yol açıyorlar. Bu önemli bir şey ve bence daha ileride de güçlenecek giderek Avrupa'da. Ee, ama tabii Türkiye'nin e, burada oynadığı rol çok önemli. Ben de bu arada Rute'yi duruyorum. Adamcağız da adamın adı Rute. Doğru söylüyorum. Ben de yanlış evet. söyledim. Çünkü Hollanda politikası benim de bir numaralı ülke alanım değildi. Dünyadaki birçok, birçok insan gibi. Ben ancak e, Herth Hildizm Partisi. Onun gibi çok iyi bir telaffuz ediyorum bakın. Çünkü hiç de unutmuyorum. Çünkü o konuyla çok ilgileniyordum. Baştan bir. E, şimdi ama biz de Ilginç başka bir gelişme de ee, geçen hafta gene bahsetmiştik hani Avrupa'da kurulan bir takım e, bizim e, Ankara'mıza yakın <gülüyor> partilerden bir öyle partide ilk defa üç yaklaşık ya üç ya iki olması lazım e, Sandalya aldı e, ve bu e, partide e, önümüzdeki yıllarda adını herhalde daha çok duyacağız bu partinin Denk partisi düşünün partisi. Bu ilk başta şey partisi olarak geçiyordu ee, anti göçmen politikalarına karşı bir parti olarak. Fakat aslında bu Türklerin kurduğu bir parti ve direkt e, AKP ile bağlantıları var. Dolayısıyla AKP de bir anlamda şeye girmiş oldu. Öyle <gülüyor> <Orantısı> mi? <partinin gülüyor> E, değişim programı yapabiliriz Avrupa'ya <gülüyor> evet çok ilginç aslında e, bu arada evet. ben şeyi de eklemeyi unuttum Bu Yeşiller Partisi'nin genç lideri 30 yaşındaki Yese Klaver nasıl okunuyor bilmiyorum Klafer e, babası faslı annesi de Endonezya kökenliymiş yani çok ilginç bir Hollanda'daki durum Hollanda ya zaten o anlamda e, ilginç de bir ülkedir. Yani hakikaten e, yakın zamanda e, bu artık her yıldır fenomeniydi bilmem. Yakın zaman derken tabii ki geçen 10 yıl on yıllara yayılan bir fenomenden bahsediyoruz aslında. Öyle benim yakınla kastım bu yani. E, bu şeyler ya yaşanmadan önce e, bütün bu Hikayesi gibi aslında. E, son derece açık politikalar söz konusuydu. Fakat işte ondan sonra bir tane böyle nifak tohumu <gülüyor> bir, bir tane evet. değil gerçi başkaları da vardı ama e, Giderek işte açık toplumun açık düşüncenin karşıtı İslam özellikle düşüncesi e, İslam gerçek tam manası İslamofobi e, hakikaten işte bu noktalara getirdi Ama tabii yani bir anlamda durumlara bakıyoruz hakikaten işte büyük de çatışmalar var Büyük sosyal problemler de var şimdi mesela bu bahsettiğim partinin o Türk Partisi'nin de girmesi eminim e, ilk defa e, şey kazanıyor olması e, sandalye kazanıyor olması karışık işte yeni çatışmalarla işte orada devam edip duracak bilmiyorum ne kadarına Türkiye'de artık takip edeceğiz vesaire ama e, bir yandan yani işte e, ben bu ticari e, açıklamalar ve ticari e, rasyoneliteyle takım şeylere yaklaşılmasına karşıyım ama ya Türkiye'nin e, durumuna da baktığımızda e, çok ciddi bir bölümünü Hollanda e, dış yatırımın e, sağlıyor. Türkiye'ye özel sektöre e, kredilerin e, %50'den fazlası e, neredeyse yani e, Hollanda gibi ülkelerden geliyor. Bugün çatışılan Almanya, Hollanda vesaire gibi. E şimdi ne, ne yapıyor Türkiye tam olarak? Yani baktığımızda e, Avrupa ülkelerine e, yapılan ihracat. Bütün bu ülkelerin toplam ihracatının yani AB ithalatının e, 1.27'sini 1.27 sadece. Hepsi bu. Bu hepsi bu. Toplamda yani bizim biz sattığımız domatesler, bilmem neler, ne, Allah ne versin o ürünler ki ağırlıklı olarak da tarım ürünleri 1.7. Ha şey 27 1.7 bile değil. %1.27 27 değil mi? Evet %1.27. Ki bu da böyle alayla valayla buna kadar çıktı falan diye böyle bir şeyler yapıldı. Ee, büyük özünç kaynağı falan filan oldu. Yani Avrupa Birliği o kadar zengin ki. <gülüyor> Türkiye'nin dediğim gibi yani büyük ihracatı bilmem nesi vesaire falan gidiyor. İşte %50'ye yakın, %50 aşağı yukarı ihracatımızı e, Türkiye olarak... Bütün o dışarıya sattığımız malların %50'sini e, Avrupa Birliği ülkelerine satıyoruz. Şimdi arada böyle bir müthiş uçurum var. Bu durum olunca şimdi siz ne yapıyorsunuz yani Allah aşkına? Yani daha önce şeyde ayrıca ambargo konusunda falan filan Rusya'da yaşadık. Yani Rusya'ya çok daha fazla bağımlılığı vardı Avrupa Birliği'nin. Çünkü enerji konusunda bağımlılığı vardı. Yani öyle basit bir şey değildi ambargo konması Rusya'ya. E şimdi Türkiye'nin domateslerine ambargo konsa Avrupa Birliği çökecek mi? Çok mu büyük bir, büyük bir işte ticari bağlar, ticari bağlar bunlar işte sürer falan filan deniyor. Ama bunların hepsi Avrupa Birliği'nin vazgeçebileceği aslında şeyler. Başka yerden temin edebileceği kaynaklar. Halbuki Türkiye yüksek teknoloji ürünleri alıyor ağırlıklı olarak Avrupa Birliği'nden. Yani yerine koyamaz bunu başka yerden Çin'den alayım falan filan diyemez. Peki bu demagojik diyebileceğim tek kelimeyle aslında tanımlanması demagoji olabilir. Yani bütünüyle bu Avrupa karşıtı işte Hilal Haç meseleleri ve şeylerle bu sembolik gösterilerle demagogik demagojik yerlerle nereye varılabileceğini düşünüyorsun. P24'te portakal gibi sıkılan gençlikte yazında başlıkta yazında özellikle bizim de dün üzerinde durduğumuz ekonomik işsizliğin yükselmesi özellikle de kentli gençler arasında %25'i bulması hatta aşması durumundan neye varır biraz da bunu konuşalım. Ya şeyde ben o yazıyı yazdıktan sonra o yazdığı işte geçen yılın sonundaki işte Kasım verilerini dayanıyor sanırım. Aralık verileri de çıktı. Evet. Dolayısıyla ve %25 bulundu zaten Yani evet. %25'e yaklaşıyor diyordum ben Çok kısa bir zamanda genç işsizliğinde %25 bulundu Diğer tarafta da zaten yani başka bir işsizler ordusu var Zaten satır aralarındaki haberlerde dikkatinizi çekiyordur Herhangi bir şekilde bir iş açıldığı zaman devlette de şurada burada hatta geçici iş Var olan mesela işte atıyorum 200 kişi alınacaksa 1000 kişi başvuruyor en az falan gibi müthiş bir yığılmalar söz konusu oluyor en düşük seviyedeki işlere dahi. Şimdi bu Türkiye ile ilgili zaten bir ipucu veriyor. Adı olmamış zaten bir buhran yaşanıyor. Ama bunun ötesinde yani bu buhran muhakkak bu gidişle de, de derinleşecek. Çünkü gibi yani bir kere Avrupa tabanlarından böyle bir talep geldikçe işte tabansa taban seçimse seçim orada da var ve talep seçmenlerden. Ee, gelecekse geliyorsa e, bu saatten sonra da ben size şunu söyleyeyim yani bu kriz öyle bir boyutta öyle bir e, yüksek perdede yaşandı ki e, hiçbir Avrupalı politikacı kolay kolay beraber gözükmek istemez Türkiye'deki politikacılarla çok net yani yasak getirilmesi dahi tartışılıyor Almanya'da ne demek yani? Hani biz e, biz Avrupa'ya falan filan gireceğiz derken Türk politikacıların e, Türkiye'nin politikacıların a, artık Avrupa'ya girememesi bazı ülkelere, Almanya gibi söz konusu olması bir tahayyül edin. Evet, şimdi evet burada tabii çok o geniş çaplı bir şeye doğru da e, gidiyor. Yani bütün a, tek tek Avrupa devletleriyle başta Almanya ve Hollanda olmak üzere e, ciddi gerginlikler ve polemikler Olduğu gibi ve devam ediyor işte bu demagogik dediğim açıklamalarda çeşitli bakanlardan. Mültecileri geri göndeririz o apar topar 15'er bin, 15'er bin falan diyen İçişleri Bakanı'nın açıklamaları falan var. Bir yandan da işte bütün Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Venedik onun Venedik komisyonu Avrupa Parlamentosu işte Martin Schulz'un açıklamaları tek tek politikacılar ayrı NATO'yla ilgili çok önemli problemler var ve de Birleşmiş Milletler'in kendisinden de bayağı ciddi bir Birleşmiş Milletler raporu çıktı işte bu Güneydoğu raporu zehirden berek yani buna tahammül edilemeyecek bir durumda olduğu hem göç hem ölümler Hukuk devletinin ortadan kalkması vesaire işkence ve bir de uluslararası en önemli bir takım Amnesty International başta olmak üzere Human Rights Watch gibi çok saygın diyebileceğim uluslararası sivil toplum kuruluşlarının CEO'ları'nın da durumu var. E ne olacak peki bu kadar büyük bir yalnızlık yani hiçbir şey yok. Birleşmiş Milletler'den de çıkalım. Avrupa Birliği'nden de, Avrupa Konseyi'nden de, NATO'dan da. İslam Birliği. <gülüyor> evet. <Biz> İslam'da. <gülüyor> yani, yok, İslam Birliği de bize koş, kollarıyla, kusura bakmayın lafınızı kesin. Kollarıyla açıp bekleyen bir İslam dinası da yok yani. <gülüyor> Arap Birliği'ne girelim. Arap değiliz ama olsun bir tek onlar biz belki şey yaparlar. Vallahi yani onlar onların da hiç isteyeceğini zannetmiyorum <gülüyor> son kerede de Suudi Arabistan işte zaten Trump'la görüştü malum evet. ee, ve orada da işte ilkte ve e, Damat Kuşlar e, şeydi vardı yani şey yoktu böyle dışları bakıntılar falan ama e, yani Türkiye'li görüşmek reddediliyor ve son kerede de o ülkelerde işte Katar'dı vesaireydi yine iyi, iyi geçinen yegâne ülkelerde hatta Azerbaycan'da. Türkiye ile ilişkiler mi şey mi eee Batı ile mi ilişkiler dendiğinde hiç, hiç kusura bakmasın onlar hiç de etmezler. Yani bir saniyelik gibi bir tereddüt olmaz. Çünkü hem işte çıkar ilişkileri bakımından hem işte para verildi bilmem neydi vesaireydi bakımından. Yani Türkiye her he derler ondan sonra ama kendileri hiçbir şekilde Batı ile ilişkilerini bozmazlar. Zaten böyle bir şeye hiçbir zaman yeltenmediler. Türkiye dışında böyle bir şey yapmaya kalkan da yok. Bunda popülizmin bir aracı tabii. Yani işte ne oluyor? Avrupa'da İslamofobi diye yatıp kalkıyoruz ama... ...Türkiye'de de Hristiyanofobi yok mu yani şimdi ya da Yahudofobi, Antisemitizm yani yok mu Allah aşkına? komşularıyla evet. komşuları arasında Yahudi falan bulunmasını istemeyen çok yüksek oranda insan çıkıyor anketlerdedir zaten veyahut yeni bu en son işte ikinci bu Abdülhamit ben seyretmedim ama yazılanlar üzerinden okuduğum kadarıyla ve bir takım imgelerini falan gö görüyorum oradaki metaforlar vesaireydi o kadar antisemitist ki en büyük dizinin şeylerinden dayanaklarından bir tanesinin fikren bu olduğu anlaşılıyor. Yani şimdi ee, zaten Türkiye'de de bilir. aslında anti Avrupa anti Batı anti Amerika ya bunlar bizim kuyumuzu kazarlar bunlar işte şöyle kötüdür böyle kötüdür düşmanlardır gibi bir e, halk genelinde zaten algı var herkesinde var sağda da var solda da var ee, İslamcısında da var ee, ortalama muhafazakarında da var bu anlamda çok geniş bir kitle aslında işte o CIA ajanları söylemlerinden tutun her türlü işte o bilmem ne şey bizim işte kıskanıyordu çatlıyordu patlıyordu diye dalga geçtiğimiz söylemlere kadar aslında büyük bir şeyde geniş yer pazete giden bir zaten anti batı fikri var bu yani çok eski bir şeydi aslında yani bugüne de dayanmıyor fakat şimdi bu görüyoruz. Türk'ün gücünü gör Avrupa işte ya da bilmem ne vesaire hesaplaşmamız bitmemiş çünkü. Osmanlı'dan beri aslında bu e, Rusya'da da olan bir şey. E, Rusya'nın da bir türlü üstünden atamadığı ne Sovyetler döneminde ne ondan işte şimdiye kadar bugüne kadar. O Çarlık Rusya'sından beri üstünde taşıdığı bir batıyla modernleşme ve diğer sorunlar üzerinden e, bir türlü şey yapamama yani bir e, batı. Batıyı hem kabul edememe hem reddederken bir yandan vazgeçememe bir aşk nefret ilişkisi hep süre geliyor ve bunu bu da işte yani Putin tarafından da kullanılıyor fakat farklı biçimlerde kaldı ki bir de şunu söyleyeyim şimdi Türkiye'nin son tavırları sayesinde bir şey olduysa. Bir de Rusya'ya bence çok yarayan bir yönü var Şimdi Rusya bu kadar düşmanlaştırdığı Avrupalı politikacılar tarafından Eski biraz soğuk savaş Yörelimliydi de Biraz da tabi Putin'in gerçekten insan hakları falan konusunda Çok sorumlu bir kişilik olması Ve şey olması ve Antidemokrat uygulamalar dolayı işte Fakat Rusya'daki Fakat geldiğimizde yani Türkiye'de bir açtı gitti ki yani Ne Putin ne Rusya Ne antidemokrasi falan filan Bunlar hikaye olmaya başladı yani Rusya şu an Türkiye'den çok daha istikrar sahibi ve insan hakları bakımından da yani şu andan Türkiye'de yaşananlarla birebir karşılaştırdığımda Rusya'yı çok daha işte insan hakları bakımından iyi bir yerde görüyorum Türkiye'ye göre ve bu ağır bir şey çok söylediğim. Dolayısıyla e, bunları düşündüğümüzde şimdi Rusya'ya uygulanan ambargo da anlamsızlaşıyor. Siz niye bunu yapıyorsunuz? İnsan hakları yüzünden, e, demokrasiye karşı olan uygulamaları yüzünden. O zaman Türkiye ne? O zaman ortağımız olan Türkiye nedir yani? Ve e, ben size şunu da söyleyeyim. Avrupalı vergi ödeyenler bizim vergilerimiz niye Türkiye'ye gidiyor, niye projelere gidiyor, niye Avrupa Birliği e, hala orada şeyler devam ediyor şu kadar para biz yollamaya devam ediyoruz diye bu çok büyük sorun olacak Türkiye ile ilgili önümüzdeki dönemde evet, belki son olarak şunu da ilave etmek mümkün tabii ki senin sözünün ettiğin gibi ta Osmanlı'nın hem de epey eski dönemlerinden başlayarak özellikle Abdülhamit ile falan devam eden bu şey meselesi Batı'ya karşı Avrupa'ya karşı kuşkuyla yaklaşmak meselesi Aynı zamanda e, Avrupa'da da Hristiyani bir e, şeyle beraber e, Türkiye'ye ve İslam Osmanlı'ya da başka bir e, soğuk yaklaşmak yani onun ona karşı da negatif bir yaklaşımı da içeriyor tabii. Onlar da Değil hiçbir tabii zaman yani kabul böyle... etmiyorlar yani. Tabii ya yani ben her gün zaten yaşıyorum bunu yani her tarafta ufak şeyleri, izleri de oluyor vesaire de oluyor. Bir Osmanlı esprisi muhakkak geçiyor. O kimlikle adeta üstümüze böyle şey gibi etiketli dolaşıyorsunuz. Ama işte bütün bu yaşananlar da en çok e, geç göçmenlerin hayatını Avrupa'daki güçleştirecek ve bugün şimdiden yani, mesela Hollanda'da insanların işte şey gösterilere katılanların e, fişlendiği bir anlamda yani işte onların e, şey yapıldığı sosyal haklarından mahrum edileceği. İşte, işte Almanya'da hemen işte vatandaşlık e, bitişim tartışması da başladı Hollanda'daki dışında. Yani zaten bu konuda Hollanda'da da tartışmalar vardı mesela işte şeylere bir takım kararlar vesaire olmuştu e, doğru düzgün mesela kıyafet bakımından pejmirde ortalıkta gezen göçmenin e, şey yapılması. Hollanda normlarına uygun olmadığı için şey yapılması dışarı atılması sınır dışı vesaire gibi bunun gibi şeyler çok hızlanacaklar ve içinden çıkılmaz gerçekten insanlar için bir duruma geleceğiz o zaman yani zaten göçmen hayatı kolay değil e, sıradan vatandaş için iyice zorlaşacak Yani bütün bunlar dediğim gibi Yani bir referandum uğruna zıplanı zıplana her türlü iç dış fay hattının Böyle e, hassas no e, noktanın e, Sorun çözmek değil inanılmaz sorunlar yaratılıyor i̇şte Geçen hafta benzetme yapmıştım Bir e, hap alın zayıflayın Falan gibi aynı zamanda popülizmin Şöyle bir şeyi var yanı var Alet abi düşünün ki biz kronik hastalığımız var, şeker hastalığı, şuydu buydu. Yok efendim kardeşim bunlar yalan dolan. Sen inanma işte bu diyabet falan filan, enşirin bunları almana gerek yok. ye baklavaları ye, bi yetmedi iki tepsiye, üç tepsiye sen iyi olacaksın gibi popülizmin bir tarafı var. Sorunları daha da beterleştiren İnkârla şeyle, üstüne giderek böyle tam anti yapılmaması gereken şeyleri yaparak vesaire insanlara bir anlamda umut tacirliği yapan, onların hislerini sömüren bir yanı var. İşte böyle. Evet. Biz de yaşıyoruz. Hadi baklavalara hadi, hadi baklava yemeye gidelim. Ders gazı, Türk'ün gücünü dünya görsün. Domateslerimizle baklava yaparız artık. <gülüyor> Peki. Çok teşekkür evet. ederiz görüş Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler karşılaştırmalar. Açık Gazete Cem Çetinle ile Spor Günaydın Cem Günaydın Normal Bey Günaydın Cem Bey Günaydın Sevgili Can Evet bugün Beşiktaş'ın 14 yıl sonra çeyrek finali geçmesiyle başlayalım Bu Efe Avrupa Ligi'nde Olimpiyakos'u 4-1 mağlup ederek 3 tura yükseldi Çeyrek finale kaldı. Hem de 10 kişi olarak deniyor. Üzerinde istersen biraz onunla duralım. Evet. E, ben de maçtaydım dün. İstatta e, izledim karşılaşmayı. Harika bir ambiyans vardı. Yani e, maçtan önce maç sırasında ve maç sonrasında. Yani böyle e, yurt dışında e, özenirdim e, bu atmosfere. Bir gün e, kendiliğinden biri bu atmosferi yaşarmayım diye. Hayal ederken gerçekten e, Vodafone Arena'da da böyle harika bir atmosfer oluşuyor takımda iyi gittiği müddetçe tabii yani gerçi iyi gitmedi o şampiyonluk kaybet e, ya yani geriye düşülüp e, yakalanan beraberlikte de e, ambiyans çok güzeldi dün akşam da çok güzel bir ambiyans vardı maçta da çok iyi başladı yani ilk 20 dakikada iki gol e, bulması e, bir anda inanılmaz bir coşkuya da e, seviyetsildi Vodafone Arena'da da. Ve herkes e, maçın e, yani e, farklı bitişlerini düşünüyordu ya yani ben de öyle düşünüyordum sonuç olarak sağda muhteşem bir Beşiktaş, e, bir o kadar da kötü Olimpiakos takımı vardı. Fakat e, dakikalar ilerledikçe Olimpiakos oyunda dengeyi kural gibi oldu yani Beşiktaş takımı söylüyorum yani. E, ...işleri gittiği zaman... ...gerçekten göze hoş gelen futbol oynayan... ...hucumu düşünen, doğrudan kaleye giden... işte bir de, bir de çok yüksek olan futbol oyuncular... ...Ataliska gibi, Kovalyizma gibi, Adriana gibi... ...Rein gibi... E, ...fakat bazen oyuncudan düştükleri zaman... ...hepsi birden düşüyor... İşte ...o sırada böyle... ...pozisyonda... E, ...güzel bir gol buldu Olympiakos. ...bir anda... E, ...herkes şaşırdı yani ne oluyor diye... Bir pozisyonda da e, hakem orta sahadaki mücadelede de çaldı. E, bir anda bir on saniye sonra da bir kırmızı kart çıktı. Ve kimse anlayamadı e, hakemin aa, neden kırmızı kart gösterdiğini. Çünkü pozisyon içinde değildi. E, tamam pozisyonun e, uzağında bir noktadaydı e, orta sahanın hemen de. Topsuz tabii. alanda rakibine kafa attı deniyor ama. Kafa atmış e, tabii, Önümüzdeki monitörden sonra e, Maçaya gösterdi kuruşları Önümüzdeki monitör var e, Oradan gördük Evet yani Rakibin de aslında öncesinde Bir dirseği var e, Onu görmüyor Ama doğrudan Kamerunlu'nun e, e, attığı kafayı görüyor tabii, direkt Kırmızı kart Şimdi, Bu Sıkıntı yaratan, daha önce de dedi, e, dedim ki Ukrayna'daki maçta kırmızı kart görmüştü. Yani yapmaması gereken bir davranış. İşte acaba dedik e, Skol 2-1, işte İbri'de biraz olimpiyar konusunda yine dönmüş. Sağda 10 kişi kalan Beşiktaş. Ama buna rağmen e, Beşiktaş ki maçın ilk yarısında bu kırmızı kartı gördü. Beşiktaş 10 kişi oynamak meclisinde kaldı. Bu kadar kritik bir karşılaşmadı ama olimpiyakos takımı o kadar e, yani son yılların diyebilirim ki en zayıf en kötü olimpiyakos yani kalecileri İtalyan kalecileri herhalde Türkiye süperlikte değil 2.likte ve de, 3.likte bile oynayama o kadar kötü bir kaleci yedi gollerden de zaten e, gördük e, ve Beşiktaş 2 gol daha buldu ve 4.lik skorla adını çeyrek yazdırdı ama gerçekten yani ikinci yarıda hiç 10 kişi oynar gibi değildi Beşiktaş yani o eksikliği hiç hissetmediler. Yani oyuncuların özgürlüsünü de alkışlamak gerekiyor. Tabii ki Şenol Güneş'in de yapmış olduğu iki, oyuna iki müdahale ki Oğuzhan'ı çıkartıp Necip'i sahaya sürmesik. Eğer bu değişikliği o zamanda yapmamış olsaydım muhtemelen Oğuzhan e, ikinci sıradan e, kırmızı kartla görebilirdi. Bazen oyuncular işte e, oyundan düştükleri zaman böyle sağda disiplinsiz davranışlar sergileyebiliyorlar. Beşiktaş'ta bu çok fazla var yani bu tür oyuncular işleri gitmediğinde e, kendilerine hakim olamıyorlar. ki tecrübeli oyuncular bunlar. eee işte şimdi dezavantajlardan biri. Şenol Güneş'in e, o zaman çıkarttığı bir sürmesi çok yerinde e, bir karar oldu. E, Şenol Güneşi de tebrik etmek gerekiyor. oyunu okuması ve oyun müdahale etmesi açısından. Beşiktaş şimdi son sekizde siz de gibi çeyrek finalde ve maç bittikten sonra da biter bitmez Sırtaki çaldı. Ee, Yunanlı dostlarımızı e, böyle bir şekilde Atina'ya e, göndermiş olduk Sırtaki ile. Evet e, yenilselerdi ya da elenselerdi çalınır mı onu bilemiyorum tabii. Nasıl olurdu? Mehter'den de başlayalım. Ama Mehter'den ama... iyidir Canım da söylediği gibi Mehter Marşı'ndan. Peki ben bir de şeyi soracağım. Tabii buyurun. Şimdi bu güzel de bir koreografi diyorlar galiba değil mi? Evet. E bu Bekir'in kafasına mı? Yok. Bu Bekir'in kafasına değil de başka bir şey. Güzel büyük bir koreografi yapmışlar. Evet. İstanbul, Stockholm. Stockholm'da final mi oynanacak nedir? Evet. Stockholm'da final oynanacak. Final randevusu Stockholm'da başkentinde İstanbul'dan Stockholm'a doğdu e, yani bir alt ve İstanbul Stockholm'a doğdu bir altı gösteren e, Fight for Us bizim, e, savaş, bizim için savaş bizim e, bütün savaş evet evet, evet savaş peki e, e, yalnız e, kim, e, rakipler ne zaman belli olacak bugün kura çekimi var <gülüyor> e, öğleden sonra da e, Türkiye saati yanılmıyorsam sağ 3'te Şimdi ee, rakiplerimiz e, dünkü karşılaşmalardan sonra da Manchester United tur atladı. Olimpik Lyon e, Roma'ya 2-1 mağlup olmasına rağmen ilk maçı 4-2 kazandığından adını son 8'e yazdırdı. Ajax var, Sertovigo Vigo var ki Sertovigo Vigo bir önceki turda Fenerbahçe'ye eleyen Krasnodar'ı dün akşam Rusya'da 2-0. mağlup edip adını çeyrek finale yazdırdı. Belçika'dan Gent Almayadan Şarkı ve yine bir Belçika e takımı Anderlet var. Peki orada Ajax deyince bir an duralım. Ee, Hollanda. Hollanda. Çıkarsa <gülüyor> ne olacak? Yani mesela UEFA'dan bir açıklama var. Ee, Nedir? Olaylara karışmayacak. Cumhuriyet mi, mi? gazetesinde hayır şey demiş yani, UEFA engelleyebilir deniyor. Çünkü şu aşamada bu yönde alınmış bir karar yok. Ama Kur'an prosedürüne dair koşullara yarın karar verecek ifadesi kullanılmış. <gülüyor> Ve önceki turlarda bazı ülkeler arası eşleşmelere şerh konduğun hatırlatması da yapılmış ki... ...diğerinde olabilir. Çünkü çok ciddi e, olaylar çıkabilir futbol vesilesiyle tabii. E, hayat, e, e, yani. Bir, evet yani ama dünkü, dün de bir Yunan takımına karşı... E, ama başlardı. kriz ta taze yani Hollanda ile çok ciddi bir Yuna polemik. Yunanistan'da olan kriz 3 hafta önceydi kardak kayalıkları yoksa bir ay <gülüyor> mıydı? Bir ay önceydi <gülüyor> kardak kayalıkları <Şimdi gülüyor> o geçti. geçti o. Evet tabii şu anda Hollanda mesela ama ben de, bence sanki Hollanda iki seçimlerden sonra biraz e, bu son bir sanki biraz e, yumuşamış gibi yani ayakta çıksa e, ben e, çok fazla bir e, sıkıntı olacağını e, düşünmüyorum zaten gerekli güvencelerde verilecektir. Dediğin doğru da mesela yumuşama Hollanda'da görülse bile Türkiye tarafında pek bir yumuşama yok. Ama bizim en üst düzeyden kuvvetli eleştiriler geliyoruz. Reprevit geliyor Politikacılara yönlük yani da yapmış olduğu açıklama var. Bizim Hollanda halkıyla, Hollanda iş adamlarıyla Hollandalılarla, Hollanda halkıyla bir sorunumuz yok deniliyor. Yani bizim sorunumuz Hollandalı politikacılarla deniliyor. Yani e, ayaksın çıkması halinde, ayaksın Türkiye Türkiye'ye gelmesi halinde ben e, bir sonun, e, ayaksın yönelik bir sorunu yaşanmayacağı... Cem ben Bey, ben bu hafta Hollandalı zannedilerek Norveçli bir gazeteci dövüldü. O zaman gazetecisiz gelsinler, uyarıda bulunalım. <gülüyor> Özellikle gazetecilerin durumu çok e, kritik olduğu için ülkemizde, herkes tarafından bilindiği üzere, belki gazetecisi sadece taraftar da gelmesin, takım... Takım gelsin ama hava yoluyla gelsin helikopterle direkt stada bırakılsın ardından yani geri götürürüz. Yani gelmeyi zaten taraftar alınabilir. Yani Olimpiyakos Beşiktaş maçında da sözde evet. yani güvenlik sebebiyle iki takım taraftarları alınmamıştı ama beş, iki takım arasındaki dostluktan dolayı Atina'ya giden Beşiktaşlar stada kabul edildi. Dün de Yanılmıyorsam 100'e yakın olimpiyakoslu taraftar maçı e, Batı tribününden izledi. E, Ajax taraftar tabii Hollanda'da ciddi bir futbol holiganizmi de var yani e, bugün en ciddi e, holiganizm Hollanda'da e, yaşanıyor. Hmm. Muhtemelen Beşiktaş-Ajax eşleşmesi olursa... E, İstanbul'daki maça ya da Hollanda'daki maçla karşılıklı bir şekilde anlaşma olursa maçı taraftarlar, rakip taraftarlar izlemeyebilirsin diye düşünüyorum. Ama yani Türkiye'ye Hollandalı gelmez belki ama Hollanda'da yaşayan Türkler'in tahmin ediyorum ki öyle da böyle bir şekilde amışlerdim araya girerler diye düşünüyorum. Bu çok ciddi bir Türk. Ve o ee, vizesiz bir şekilde girebilirler oraya. ...girebilirler evet. tabii yani... Bizim, <gülüyor> ...girmek istedikleri zaman her zaman... ...her şeyi yapabilir. <gülüyor> <evet. Yani> şey, <gülüyor> e, ciddi bir... ...gerilim hala... E, ...devam ediyor en azından politikacılar... ...düzeyinde devam evet. ettiğini... ...söyleyebiliriz hatta bir de... E, ...sosyal medya üzerinden de işte... ...nazi işaretleriyle beraber... ...mesela Alman Boris Becker'in de... E, ...hacklenmiş olan... ...sitesine de şey yapıldığı... ...biliniyor... Biz hesabımızı sorarız filan gibilerden. Dolayısıyla biraz böyle bir popülist şey de var. Var, var. Bir de e, yani futbolu kullanılarak bu şiddeti körüklemek Yani işte e, ortamı gelmek isteyen insanlar da var. Yani şimdi e, Meşiktaş bu kadar güzel bir imin yakalamışken e, herkese keyif veren futbol oynarken, herkes mutluyken e, yani Ayaks'ın çıkması işte e, yani, birilerinin ortamları karıştırmak isteme arzusu da olabilir ama yani ben ayak çıkması halinde bir sıkıntı yani sahaya bir şey yansıyacağına ya da statta herhangi bir taşkınlık olacağına bir ihtimal vermiyor. Biraz da insanların da bilinçli olması gerekiyor yani. Şimdi dünkü statta muhteşem bir coşku vardı. Ee, herkes Beşik beşi destekliyor destekliyor, i̇şte Yunan takımına yönelik herhangi bir şey, olumsuz bir şey yok güzel bir atmosferdi. Herkesin keyif aldığı bir 90 dakika oldu. Yani maçtan sonra bir de şu da çok hoşuma gitti. Eskilerin insanlar böyle 5-10 dakika kala eee terk ederdi. önce evime gidiyordum falan. Yani dün e, maç bittikten sonra bir 15-20 dakika hala stadın 190 bölümü boşalmamıştı. Yani oyuncuları tribünlere çağırma, yaşanan bir coşku, bir keyif. Galibiyet yani... tabii. Galibiyet de çok önemli, stat faktörü de çok önemli. Yani stat da çok güzel bir stat biliyorsunuz geçen hafta da 2016 için yılında açılan statlar içinde en iyi ikinci stat olarak seçildi. Evet, ama ee, öte yandan bir de şeyi de söylemek lazım yani Borus yani Boris Becker değil sadece e, Borussia Dortmund takımının da internet sitesi işte e, Berlin Filarmu Orkestrası da ünlü televizyon sunucuları, futbolcular, müzisyenler ve binlerce kişinin sosyal medya hesapları hacklendi. Yalçın Doğan yazıyordu. T24'ten ve Ufak Osmanlı tokadı deyip kimlerin attığı belirlemeyen tweet'te Nazi Almanya, Nazi Hollanda bu size ufak bir Osmanlı tokadı. 16 Nisan'da görüşmek üzere. Ne mi yazdım? Ne mi Berlin'de yazmışlar ama mühimdi dil Türkçesini düzeltiriz. Türkçe öğren Reisi üzeni biz de üzeriz. Nazi Almanya, Nazi Örlanda. Türk'ün sabrını zorlamayın. Biz bu yola kefen giyerek çıkardık derken. Bundan hepsini 140 karakterde yazmamışlardır herhalde. Şaka yapmıyorduk diyorlar. 140 karakter. Evet tabii. Yani ben Twitter eklemişler. Yani kin ve nefret. Hiçbir zaman benim tasvip etmediğim, yaşam felsefemde de, yaşamda da olmayan bir onur değerler bunlar. Ya bunlar kabul edilemeyecek şeyler. Ee, yani... E, ben de bunun mutluluk bu davranışları e, kesinlikle kabul etmiyorum yani e, kin ve nefret hiçbir zaman hayatımızın bir parçası olmaması lazım eğer biz e, büyük büyüklükte olacaksak büyük büyüklükteysek e, büyük medeniyetse kin ve nefretle hiçbir işimizi e, çözmeye çalışmamamız gerekiyor bunların tasvipi zaten mümkün değil yani evet. bir de şeyi sormak istiyorum şimdi Basketbolda da Türkiye Basketbol Federasyonu'nun seçimli genel kurulunun iptali davası vardı ve Hidayet Türkoğlu'nun başkan seçildiği bu davadan Türkoğlu'na kötü haber geldi diyor ve Red gelmiş. Cumhurbaşkanı danışmanı. Evet, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı danışmanı. Evet Cumhurbaşkanı danışmanı. Eski basketbolcu şampiyon. Evet. E, yani bilirkişi heyetinden rapor alınmasına karar vermiş. Yani Türkiye Basketbol Federasyonu seçimlerinin iptaline ilişkin davada federasyonun itirazlarını reddedip bilirkişi heyetinden rapor alınmasına karar verilmiş. Anladın şey, e, Şimdi buna geçmeden önce şeyi bitirelim. E, kura çekimindeki evet. takımlar evet. vardı. Düşünmeyenler, eee Manchester United dedik. Onu ve burada en iyi kura tahmin ediyorum ki Belçika'dan Genk ee, iyi bir kura olmuş Beşiktaş için. Yani e, en zayıf halka o gözüküyor. Herhalde en istemeyeceğimiz kura e, da bir numarada Manchester United olacaktır. Çok çok iyi form grafiği yakaladılar. Evet. E, hem kupada hem de İngiltere Ligi'nde iyi gidiyorlar. E, Fenerbahçeli aynı kulüpteydi hatırlanacağı üzere. E, ben Olympid da eşleşmek istemem. E, onlar da gerçekten iyi bir takım, iyi bir kadro. E, dün Leon, e, Roma karşısında gerçek ki biz kaybettiler ama çok da güzel bir maç oldu. Kalecileri de harika kurtarışlar yaptı. Yani. Olympiakos'un belki gerçekten eee kişi oldu. Tabii <gülüyor> onun dışındaki eee Schalke, gibi takımlar pro yani eşleşebilir, eşleşip tur şansı olabilir ama Manchester United, Olympic, bu iki takım çıkması, hangisi çıkarsa çıksa, Jack evet. çıkarsa da çok mutlu olsun. A Ajax, bir de düşünelim. Tamam. E bir de Reinde, Bebel de beşleşin Hollandalısı, dün iki gol atan, o da ben eski takımım Ajax'la eşleşmeyi arzu ederim. Mesela şimdi düşünün beşli kadrosunda bir Hollandalı var, yani bugüne kadar da bir sıkıntı olmadı. Yani. Hollanda'nın oyuncu Fenerbahçe'de de Hollandalılar var. Tek tek Galatasaray'da de Hollandalılar var. yani Tahmin ediyorum ki bir sorun yaşamıyorlardı yani diye düşünüyorum ve umut ediyorum. <gülüyor> Şampiyonlar Ligi'ni de unutmadım az önceki sorunuzu. Şampiyonlar Ligi'ni de hemen son 8 belli oldu. 3 İspanyol takımı Leicester Ryanair'i kovmasına rağmen Kovmasına rağmen de, Leicester de, değil mi? ilginç bir şey. Evet. Evet, Sevilla'yı 2-0 mağlup ettiler Ve son 8'e kaldılar Ve son 8'deki tek İngiliz takımı Leicester yani İngil oldu. Evet İngiltere'de bu kadar çok Kazanıyor kulüpler Bu kadar flash transferler Ama e, Şampiyonel Ligi'nde tek bir takımları var Bu İngilizlerin bence Düşünmesi gereken e, Ciddi bir olumsuzluk yani, e, Le Leicester'de kimse şans vermiyordu Ama e, Premier Lig'in ve İngiliz Ligi'nin Oturduğu un kurtardılar diyebiliriz 3 yani İspanyol takımını da İspanyol'a da alkışlamak lazım Barcelona'da Elman, Tvart, Madrid. Almanya'da iki takım Ve Monaco Juventus Monaco'nun da Manchester City Elediğini Ve gerçekten Şu anda Avrupa Ligi'nin en büyük 5 Ligin en fazla gol atan takımı Bir de diğer bir özelliği de Çok az pas yaparak Gol bulmaları 2-0 önde verdi Baş maçı da 2-1 oldu Mecliste çok Heveslendi ama Yine Monaco 3. golü bularak Son 8'e kalmayı başardı Fransızlar Paris Saint Germain'de çok üzüldüler Paris Saint Germain'den çok mutluydular ama Monaco'ndı mutlu etti teselli etti ve şimdi herkes çok Fransa Monakodan daha bir sonuçlar bekliyor. Evet, asıl büyük kupa o tabii. Peki tabii. Az, az bir şimdi, zamanımız evet. kaldı onu da. Federasyonun ben o haberi duymadım okumadım da e, kimi itiraz etmiş mahkemeye kim gitmiş e, neden gitmişler yani seçimler iptalinde kim e, davayı açan kim yani. Bu spor bir haberi basketbol taban hareketi lideri ve basketbol lisanslı oyuncusu Ayberk Yaz tarafından hı hı hı. Hidayet Türkoğlu'nun yasaklı madde yani, kullanmaktan evet, yani ha. doping yapmaktan kesinleşmiş cezası bulunduğu için hı hı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı'nın iptalini açtığı dava ı, idi bu. ilk duruşma gerçekleştirilmiş hı hı hı. ve mahkeme hakimi de e, davalının usul ve esasa ilişkin itirazlarını reddedip. Yargılamaya devam ve bir kişi heyetinden de rapor istenmesine karar vermiş. Yani daha belli değil. Ee, A, doping yaptı. Dopingli, dopingli çıktığı için federasyon evet. başkanı olamaz evet. diyor. Evet. Belki orada or or or or da şöyle bir çözüm olabilir. E biz biliyorsunuz FIBA'ya üyeyi yani bir, NBA'de FIBA organizasyonu denilebilir ki yani FIBA organizasyonunda doping çıkmamıştır dolayısıyla e onun doping çıkması e mevzuat için bir sakıcı oluşturulmuyor diye bir gerekçe sunulabilir e diye düşünüyorum. Yani ben de bir orayı bir araştırdım. İlk kez duydum. E Takip etmemişim. Ee, bu arada ilginç bir şey var. Yine Ankara e, Cumhuriyet Savcılığı'nın almış olduğu suç duyurusu sonrası yüzümü tenis, judo ve boks federasyonu hakkında ihalelerde usulsüzlük suçlamasıyla. Oh, öyle mi? Ee, ya duymamışız. Evet soruşturma e, başlatılmış. Her ne kadar boks federasyon başkanı Eyüp Gözgeç böyle bir soruşturmanın olmadığını söylese de e, Mali Polis'in bir buçuk aydan beri sürdürmüş olduğu incelemeleri tamamlamak üzere olduğu ve soruşturmanın savcılığın karara göre şekilleneceği söyleniliyor. Bu da ciddi bir e, gelişme e, bekleyip görmek lazım. E, gerçekten hem e, yüzüme, tenis, judo ve boks özelasyonları bunlar tabii e, çok e, sporların içinde olması. Evet. E, Durumlar. E, bir de var mı sizin ben, sormak istediğiniz bir yani şey? Yok ve yani, bu, bir tek Kısa sürede bitirmek zorundayız çünkü yeni bir program da ilave ettik sonrasına Oo. öyle bir Har problemimiz var. Senin söyleyeceğin bir şey var mı? Bu geçen hafta Arjantin'deki grevle ilgili konuşmuştuk. Hmm. Biraz hmm. o konuyu araştırdım. Hemen kısaca belirteyim Arjantin Federasyonu'ndaki zaten yaşanan rezilliklerden sonra FIFA'nın öyle bir kayyum heyeti atadığını öğrendim. Ve 28 Nisan'da seçimler var. Bir an önce krizin ve kaosun sona ermesini istiyor. Ve Infantino'da, çifa başkanı Infantinon'un da ciddi Arjantin futbola yönelik tehditleri var. Yani ayağınızı yoldanıza göre uzatmıştık kendinize çeki düzen verin diye. Ve bu grevlerde sona ermişti. Geçen hafta bunu söylemiştik ama ciddi bir kaosun yaşandığı da bir gerçek. İşte paralar ödenmiyor. Paraların ciddi, e, kaosun bir sebebi de 2009'dan beri Arjantin hükümeti, televizyon yayın, ligin televizyon yayın haklarını satın alarak bir şekilde fina, e, futbolu finanse e, ederek desteklemesiydi. Ama son dönemde paraların ödenmediği işte kulüplerinde bunun için e, oyunculara karşı bir şekilde e, çok ciddi olarak borçlandı ve oyuncuların maaşlarını ödeyemez duruma geldiği de ifade ediliyor. Ciddi bir ekonomik kriz, yönetim krizi e, bakalım e, iki, bir hikaye içinde yapılacak seçimler Arjantin futbolunu bu kriz ortamından e, çıkartacak mı? E, i̇şte Maradona'nın da e, eleştirileri var ama grevi yapanlara yönelik eleştirileri var. E, böyle bir kriz ortamı e, Arjantin futbolunda e, devam ediyor. Her ne kadar grev sona ermiş olsa da önce işte oyuncuların grevi sonra kulüplerin e, grevi. Şimdi grev ortamı bitmiş e, ama e, sorunlar e, devam ediyor. Sorunlar devam ediyor. Evet, evet. E, bir de olimpiyat komitesi ile ilgili e, ufak bir gelişme var. E, bundan önceki programlarda konuşmuştuk. E, 2024'ü seçimi yapılacak ama bu son e, aday kentlerin çekilmesinden sonra olimpiyat komitesi için ciddi bir rahatsızlık ortaya çıkıyor. İşte çekilmeler tabii tabi ister isterseniz olimpiyatların prestijini salsam süreç. Onun için deniliyor ki 2024 ve 2028'i de tek oylamada verelim, bitirelim bu işi ve olimpiyatların gelecek 10 yılını garanti altına alalım. Ama buna karşı da bazı üyelerin itirazları var. Mesela Avustralya biz 2028'e aday olmayı düşünüyorduk şeklinde. Bu arada bizimkilerin de bu kararın doğru olmayacağı yönünde URD'nin bir açıklaması olmuş. Ama tahmin ediyorum ki e, Olimpiyat Komitesi bu yönde bir karar alacak ve 2024'de sanki Paris e, 2028'de Los Angeles'e verecek e, Olimpiyatların bu aday adaylardır kentleri çünkü adaylıklardan çekilmeleri e, Olimpiyat Komitesi bir itibar kaybı olarak değerlendiriyor. Bunun da üstesinden gelmeyi bu şekilde planlıyorlar diyerek sözlerime bitiriyor. Tamam çok teşekkür ederiz. Bir şey değil. Görüşmek, bir üzere, görüşmek, görüşmek üzere. sevgiler. <Gülüyor> Hem çetinle Spor Bu şekilde de tamamlıyoruz Açık Gazeteyi Bu haftanın Açık Gazetelerinin sonuncusunu da bitirmiş oluyoruz Benden, bendeniz Ömer Madra Can Bil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple Beraberdiniz Emre Gümşer de bize destek veriyordu Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz Hepinize günaydın Günaydın Günaydın, günaydın. açık kastı.